Alhamdulillah Rabb Sallu ala şefii zunubina Muhammed Allahu sal. Seyyidna Muhammed Allahu Şu kapa ağzına oturmayın, şu içerilere geçin. Gelenler sonra sıkıntı yapmasın size. Yol üstlerine oturtmayın. Oralar boş. Eûzü billahi'ş şemî'i'l alîm min eş şeytânir recîm. Rabbi eûzü bike Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ فَانْعِمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْتَعِذُ بِاللَّهِ الْحَيِّ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا Bu mübarek ayında başlamak nasib oluyor İnşallah artık ne kadar zamanda biter bilemiyoruz. Uzun bir kitaptır. Halbuki Yaz Hazretleri ben bunu aceleden yazdım diyor. E, aceleden yazdım dediğiniz bizim ömrümüz bakalım yetecek mi? İşimizden bazılarımız da ahirete gidenler olur mutlaka. E, bu zaman zarfında. Ama başlarken niyet edin bitirilene kadar bırakmayacağınıza. Niyet ederseniz ölseniz de tamamlatırlar. Evvel Nazari çok kere anlatıyordu bunu. Men yahrucu beyti muhaciran ila Allah ve Resulihum Allah. Kim evinden çıkar ne niyetle çıkacak? Allah'a, Resulüne hicret. Sizin ne niyetle çıktınız? Allah'a, Resulüne hicret. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, faziletlerini dinlemek için çıktınız. Niyetinizi öyle yaptınız mı? Hah. Sonra ölüm ona kavuşsa yolda sevabı Allah'ın üzerine kalmıştır diyor. Allah'a kalan zayi olmaz. Hepinizin ecri Allah'a aittir ama öyle biz 15 günde bir niye yapıyoruz? İşlerinizi ayarlayın. Ben de mesela İstanbul dışına sohbete giderim veya ziyarete giderim veya umreye şuraya buraya. Ona göre ayarlıyoruz ki 15 beşte bir olursa insan meşkalesini, zaruri olmayan işlerini kendi ayarlayabileceği vazifelerini ne yapar? Boş haftaya. Ayarlar çünkü öbür hafta mutlaka ne var? Şifa dersi var. Bunu 15'te yapmamızın sebebi bu. Haftada bir olsa çok kaçıran olur. Bir boş bir dolu yapıyoruz. Bu kimse kaçırmaması için. Çünkü burada niyet ettik. Resulullah'ı tam tanımadan ölmeyeceğiz. Resulullah'ı tam sevmeden ölmeyeceğiz. Resulullah ile ölmeden, görüşmeden ölmeyeceğiz. Yaka zaten uyanık görüşeceğiz. Bunlar ulema yazmış. Bunları bulmuş. Bunlar denemiş. Bunlar... Görüşmüş. Biz niye böyle mahrum olduk? E, kaldık inkarcı hocaların eline rezil olduk. Ama Şifa-ı Şerif'i okumadık tabii. Çünkü efendim babamız Hacı Halader Efendi Hazretleri. şifa Şerif ders okutuyordu bunu. Bütün Osmanlı uleması bu kitabı ders okuttu. Bütün ulema evliya bunu okudu. Onun için siz niyetinizi doğru yapın. Eğer ömrünüz yetmez de ölseniz Allah ruhunuzu derslere getirir. Çünkü ayet öyle söylüyor. Ölüm gelirse ecri bana ait. Efendimiz bunun tefsirinde Ru'l Bey'den nakleder. Hafızlığa başlasa bitiremeden ölse Allah kabirde ona büyük hafızlardan birinin ruhunu e, hoca tayin eden mahşere, yani dirilmeden hafızlığı bitirir. Siz de Şifa-i Şerife başladınız. Niyetiniz düzgün olsun ama sudan bahanelerle sudan bahanelerle misafir geldi, misafirlığa gideceğim. Kek var, çay var, börek var diye dersi kaçırırsan sana öyle ecir yok. Bu Allah için devam edenlere var. İnşallah biz de devam edelim. İşte bizim Resulullah'ı sevmekten, tanımaktan ona inanmaktan daha büyük işimiz yok. Biz Allah'a imandan sonra ona imanla mükellefiz. Allah'ı sevmekten sonra onu sevmekle mükellefiz. Bizim anamız, babamız, oğlumuz, kızımız bir hiç Resulullah'ın yanında. Bizim ondan çok ilgilenmemiz gereken bir insan yok. Bir kul yok yani o zaman ne kadar vakit verdik ona, ne kadar konuştuk ondan ne kadar onun faziletlerini okuduk ama adamlar onun faziletlerini inkar etmek için kitaplar yazdılar yıllarca uğraştı Mustafa İslamoğlu 3 Muhammed kitabını yazma. niye yazdı 3 Muhammed kitabını? peygamber sizin büyüttüğünüz kadar değil, şu hadis yalan şu hadis uydurma, hep efendimizi mertebesini düşürmeye uğraştılar peki bize lazım değil mi şimdi biz onun faziletini anlamak için toplanalım vakit verelim Bizim vazifemiz değil mi bu? Niye yapmadık bugüne kadar? İşte kötü komşu adam mal sahibi de. Bunlar çıkmasa Biz de bunları yapmayacaktık Allah onları da ıslah etsin Amin. Biz kimseye bedduacı değiliz Ölmeden tevbe nasip etsin Amin. Beddua neye yarar? Zaten Resulullah'ın S.A.W. süngüsüne saplanana Taha bedduaya lüzum var mı? Resulullah'ın aleyhine Konuşup da onun faziletlerini inkar etmekle Uğraşan bu hususta kitap yazmak kendisine efendim e, nasip edilen, özellikle nasip edilmiş. Herkese nasip olur mu peygamberin aleyhine kitap yazmak? <gülüyor> Fransız müsteşrik ben bilmiyorum bu gavurların adını da dur bakayım şuraya. Şifa-ı Şerif'in başında diyor bunu yani. İşte Lois Masunion bir şey yazmış buraya. Arapça kitapta. Diyor ki şu diyor Şifa-ı Şerif'i diyor bu gavur bilim adamı şifai diyor bir avrupa lügatına çevirebilsek diyor bütün avrupa bütün dünya Resulullah'ın güzelliklerini üstünlüklerini artık bu Müslüman da olmuş olabilir onu bilmiyorum fakat abi adı falan müsteşlik dediğine göre Müslüman olmamış gibi geliyor ama adam diyor ki Şifai Şerif diyor işte Almanca İngilizce bir Avrupa lügatına çevrilse Resulullah'ı bütün dünyanın tanıması için başka kitap lazım değil bunu gavur söylüyor. Veyahut da söylüyor. Araştırmacı söylüyor bu. E şifa böyle bir kitap. Ne diyor Allame? Hacı Halife. Kim Hacı Halife? Duymuşsunuz. Çelebi şey yazmış. Efendim Keşf-ı Zurnunları yazmış. Osmanlı'da hani gezer ya. Seyyah kim mi diyor? Evliya Çelevi. Ya Bu 400 sene efendim. Evel. şifa Şerif öyle faydalı, öyle büyük bir kitaptır ki kitabun azimun nef'i kesirul İslam'da bunun misti bir kitap yazılmamıştır diyor. İslam'da. Dikkatini çeker. Çünkü Bukhari her şeyden bahseder. Ama şifa sırf Muhammed Mustafa'dan bahseder. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar kitap vardır ama onlarda her konu vardır. Ama şifada tek konu vardır. O da peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü İslam'da misli yok. Ebu Şehbe diyor ki Muhammed Ebu Şehbe. Evet. Kitabun lev kutube bizzehbin altınla yazılsa en kıymetli mücevherlerle tartılsa hiç değeri ölçülmez diyor. Aman bunu bırakma diyor. Böyle bir eser, böyle bir kitap bütün alimler, veliler Allah dostları buna kıymet vermişler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına geldi. Kazıyaz Hazretleri biliyorsunuz bu kitabı yazan Kazıyaz Hazretleri Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem 500 sene kadar sonra gelmiştir dünyaya. Kazı demek kadı demektir. Şeriat hakimiydi. Septe'de, Septe Mağrip'te, şimdiki Morok dediğiniz Fas tarafında bir yerdir. Septe'nin kazısı kadısı idi. Şaban ayının sene 476'da eee Hicri sene tabii 476'da Şaban ayında efendim doğdu. Septe'de Ondan sonra Fas'a göçtüler, ailecek. Aslı Endülüs'ten Aslı Endülüs'ten Ondan Fas'a geçtiler. Kayravan, orada ziyaretlerimiz oldu. Kayravan, işte büyük medreseler var. Cami-i Şerif var orada, Kayravan. Ulema oradan yetişmiştir. Kayravan'da kaldılar. İbni Farhun büyük alimdir Maliki alimlerinden, diyor ki Kazı Yaz Hazretleri Fıkıhta, tefsirde, hadiste ve bütün ilimlerde imam idi. 30 kadar kitabı vardır. Bazı kitapları çok uzundur. Müslimi şerh etmiştir mesela. O bizde var. Sonra Cemaz el-ahir ayında cuma günü Marakeş'te sene 544'te vefat etmiştir. bize nasip oldu ziyareti. Kabri şerifi 7 ricâl, 7 rical. rical. Marakeş'e kim giderse işte onu taksiciler falan da tam bilmiyorlar. O ziyaretin de sırası var. O hususta Geldikten sonra bir kitaba başlamıştım. Sonra yarım kaldı. İnşallah onu da bu kısa şekilde çıkarırsak iyi olur. Merakeş'e giderse yedi veli bunlar yedi Birisi Bir işte yaz Hazretleri'dir. Bir gün içinde bunları ziyaret etse akşam i̇mam Süheyli'nin yanına gelirsin. Güneş batmadan i̇mam Süheyli'de de İmam-ı Süheyli, sahibi çok büyük siyercidir, alimdir. Onda da duanı yaparsın. Ne muradın varsa alır gidersin. Merakeş'te. Biz ziyaret etmiştik. O zaman Seyyid Malik Hazretleri Kazı yazın ziyaretine bizi teşvik etmiş İlla Kazı yazı ziyaret edin derdi. Çünkü o Resulullah onun rüyasına geldi. Zuhuratına geldi. Ne buyurdu? Ey Kazı yaz sen beni bu kitapla met ettin Çok da güzel yazdın, becerdin. Ben de seni cennetle müjdeledim dedi. Oraya. Beşşar Tükebil Cenneti. Sonra biz ziyarete gittik. Orada zuhurat oldu kabrinde. Kazı yaz Hazretleri'nin kabrinde biz gittik. Orada zuhurat oldu. Keşif oldu. Sonra Efendi Hazretleri bunu tasdik buyurdu yani o Yaz Hazretleri buyurdu ki Resulullah beni cennetle müjdeledi ben de benim kitabımı okuyanların hepsini cennetle müjdeliyorum <gülüyor> okuyan dinleyen sevapta da müşterektir daha başka zuhuratlar da var Kazı Hazretleri şifa Şerif Efendi Hazretleri evvelce çok rahatsız oldu hastalığında kendisine ne okuttu şifa Şerif kitabını talebeler toplandılar okudular üzerine bak Efendi Hazretleri sonra baya iyi oldu Elhamdülillah Allah başımızda daim etsin. Amin. Şimdi şifa Şerif öyle bir kitap diyor ki Şihab el-Hafaci benim elimdeki bu, bu şerh Şihab el-Hafaci görüyorsun? Çitleri, mitleri bu dört çittir Şihab hazretleri bunu şerh edmiştir. Ayül Kari'nin şerhi vardır. Şifa-ı Şerif'in ne kadar şerhi vardır artık tam saçını Allah bilir. Çok şerhi vardır. Alimlerin hepsi buna ne yazmışlar? Şehler yazmışlar artık. Resulullah'ın şefaatini ummuşlar. Hem kendileri bereket bulmak istemişler. Hem şifa hastalıklarına niyet etmişler. Bütün alimler bu kitaba hizmet etmişler. Biz de onların işte efendim kırıntılarından toplamak için bu sofrayı kurduk. Siz de geldiniz bu sofraya buyurdunuz. Allah hepimizi doyursun. Amin. Kitap çok burada. Saymağa kalksam şimdi tabii en azından burada 30'dan fazla, ne 30 Yani Gördüğümüz kadarıyla 40 40 tane Sırf Şifa-ı Şerif'in şerhi, bunların bazısı kaç cilt? 40 kitap alim yazmışlar, bunlar meşhurlar yani Çünkü Daha dolu yazmalar var kaybolmuşlar şifa Şerif'e böyle Hizmet etmişler Hz. Şahafafaci e, e, Seviyorum bu zatı da Bu da büyük alimdir, çok kitapları var Diyor ki Yemen'in büyük alimlerinden Şafii Ulema İbnül Mekkari, bu zatın divanı var. Bu divanda okudum. Diyor ki alimler: İnne kitabe şifa min maşa hadi Bütün alimler şifa şerif kitabının bereketini görmüşler. Bakalım biz neler göreceğiz? Başladık bundan sonra ne gelir? Hatta lanka dararun limekan inkânifi alimler karar vermişler hangi yerde mekanda şifa şerif bulunursa. Orada hiçbir zarar olmaz. Nerede? Dükkanda. Nerede? Evde. Nerede? Bir şehirde. Bir beldede. şifa şerif var. Zarar vuku bulmaz. وَلَا يُغْرَقُ شَف۪ينَتُونَ كَانَ ya Hangi gemide şifa şerif var? Arabada falan bulundurmak lazım işte. Gemi, araba, kaza, belaya karşı. şifa şerif bir gemide olsa o gemi batmamış. Hiç. Vakî değil. ve اِذَا قَرَهُ مَرِيدُونَ اَوْكُرِ عَلَيْهِ ...hangi hasta okusa... ...ben şimdi onun için baştan başlayacağım... ...ibareyi Arapça okuyacağım şifa niyetine. ...her gün mana vereceğim dersi sırayla bir okuyacağız... ...üfleriz meclisimize... ...sonra onlar kayda alınıyor zaten... ...kayıt birleşirse metin kalır... ...velakin her dersin başında ne yapalım... ...kaç sayfaya mana vereceksek Arapçasını bir... ...şifa niyetine okuyup üfleriz inşallah... ...ama bu şifa ne zaman... ...söz veriliyor... Böyle iki kere üç kere gelirsin ondan sonra hoca da bizi kandırdı benim de ağrım sancım arttı değil mi? Şifa şerif bitince. Ha ben bunu kendime okumak bilmiyorum bir gecede bitirebilmem, miyim ben kendime bir okuyacağım. Ama saatler ister bu. Ha size de bir bir şey yap, yapar mıyız öyle bir iyilik onu bilmiyorum. Gecelerin uzaması lazım. Gündüz baş olmaz. iki de bir namaz giriyor devreye. Biraz geceler uzarsa belki bir gece başlarız sabaha ya ölürüz ya kalırız. Bir şey yapabiliriz ama şimdi bunun gününü söz veremem. Yalnız hasta okursa demek bitirirse. Yani kitabın çok okunur okunur yani. Tabi birkaç saatler alır ama öyle yani çok da gözümüzde büyütmeyelim. Günler sürmez yani. Hasta okursa e, okur yani. yahut da hasta okuyamıyor hastaya okunursa. Hangi hastalık olursa olsun üzerine okunsa şefaullah mutlaka Allah ona şifa verir. Bu denenmiştir. Ya bu denemmeler acaba demek için denenme değildir. İtikad kuvvetlenmesi için yapılmıştır bu tecrübeler. Şifa bulmayanı yok. Belki biz de bu kitabı bitirince ben de hastalığım geçer belki. <gülüyor> belki derken bana belki yani. Mutlaka ki bu var da. Ve kâneb tüliyeb-i <gülüyor> maraz bu İbnül Mekkari Hazretleri hastalığa müptela oldu. o, Kendisi şifa şerif şerifi okudu. Fekarahu. Allah ona afiyet verdi. Hemen alimler yapmışlar bunu. Ve <gülüyor> ne diyor Şihab Kafaci Hazretleri ben de bu kitabın çok bereketlerini gördüm kendim buna şerh yazmaya başladım e, bizzat müşahede ettiğim bereketleri vardır maddi manevi çok bereketler hepinizde olur görürsünüz devam ederseniz evlenmemiş kalmaz fakir kalmaz borçlu kalmaz mesele ne Resulullah'ın sevgisi ve o muhabbette gelin Devam edin, görürsünüz. Ben de onun için çok izahlara girmek istemiyorum ki, hani dersler bir an evvel nihayet bulsun istiyorum ama hepten de malumat vermeden olmaz. İnşallah diyor Şahab Hazretleri biz daha büyük mazhariyetlerde umuyoruz. Sadece şifa, sadece para, sadece evlenmek, bunlar da ne olur? Ucuz ucuz. Talepler olur. Ve inna le nercu mazhara biz bunların üstünde mazhariyetler bekliyoruz. Yani inşallah Resulullah razı olur. Sallallahu aleyhi ve sellem bizden haberdar olur. Ki mutlaka haberdardır şu toplantıdan. Ve e, inşallah kabri şerife, kabrimize inerken mübarek bizi lehtimize koyar, bizi kabul buyurur. O zaman Münker Negir sualinde, şahadetimizde kolaylık için bize himmet, şefaat buyurur. İnşallah, o zaman ahşere kalkışta bizi karşılar. Hamç sancağına kabul eder. Kerem sancağının altına alır. He, Havzu Kevser'den eliyle çirir. Sırattan eliyle geçirir. Yani çok muhtacız Muhammed Mustafa'ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi Allah'tan sonra ondan ona muhtaç olduğumuz gibi bir kula muhtaç değiliz. Vallahi. O zaman biz niye biz yatırımımızı Allah'ın zikrinden sonra kimin zikriyle meşgul etmemiz lazım? Dilimizi, gönlümüzü, dersimizi, vaktimizi? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü biz ona muhtemel. Şu an onun şimetiyle yaşıyoruz, şefaatle yaşıyoruz. Alemlere rahmet. rahmetli devam ediyor. Öldüğü zaman bitmez ki. Onun rahmet. Değil mi? Şimdi orada yolu kapatmışlar bir partinin adamları. Oo, otobüsler tıkamışlar. Ne oldu belli değil. Biri mi kaçtı. Ne oldu? Polisler çıkmış ateş atıyor bir şeyler. Şimdi bir oralarda fızılı fuzulü işlerde rezil olmak var. Bir de burada Resulullah'ın sofrasında oturup Şefaaten aile olmak var. Allah sizi seçmiş. Kıymetini bilin. Benim kıymetimi değil. Şifa-ı dersin, ilmin kıymetini bilin. Vallahi bugün bu saatlerde bundan eftan hiçbir yerde olamazsınız. Neresi var? Onun için inşallah böylece derslere başlayalım. Şimdi Şeyh Hazretleri'nin güzel ee, bir iki beyanı var. Ondan sonra geçeyim, başlayayım. Şahb diyor ki ben diyor çok kuvvetli senetlerle ala senetlerle yüce senetlerle bu kitabı okudum mesela diyor Ben diyor muhaddislerin sonuncusu o zaman kendi devri için konuşuyor Şeyh İbrahim Alkami'den şifa okudum diyor O kimden okumuş diyor Kardeşim Şemsi Alkami bu Camius Sagir'i Şerh etmiştir Alkami O kimden okumuş diyor Camius Sagir'in müellifi kimdir? Celalüddin Suyuti Hazretleri Evliyanın reislerinden. O ondan okumuştur diyor. Hem de nerede? Ezher'de. Mısır Kahire'deki Ezher'de, de baştan sona okumuş Suyuti'de. Efendim. Şimdi bu mesela bir senet. Suyuti'den sonrası diyor gündüzdeki güneşten parlak bir senettir. Onu saymıyor. Diyelim. Ayrıca ben kimden okudum diyor mesela Şemseddin Muhammed Remli. Şafii'nin en büyük ulemasındandır. Remli'den aldım diyor. O babası Ahmet Remli'den aldı. O kimden aldı? Zekeriye Lansari. Bu çok yüksek veli. İmam Şafii'nin ayağında yatıyor. Radıyallahu anhü Efendim, bu da Zekeriya'nın sariye kadar getiriyor. Oradan ileri senet sabit diye. Ayrıyetten kimden okudum diyor mesela. Ben diyor babamdan okudum diyor. Babasına da kardeşe Allah ruhu diyor. Demek evliya Allah'tandır. O kimden okudu diyor. İbni Haceri Heytemi. Çok büyüktür bu İbn Haceri Böyle böyle diyor. İşte kime kadar gidiyor bunlar? Bütün bu yollar nereye çıkıyor? Kazı yaza çıkıyor. Yani Kazı yaz. Bu kitabı yazdıktan sonra okumuş böyle dinleyenlerden o ona o ona o ona ilimler sonra mesela Şahab Hazretlerine kadar gelmiş dinleyenler. Şimdi ne büyük alimler kendi mezheplerinde işte, muhaddislerin katimesi, Hufvaz'ın sonuncusu işte Şeyhül Meşayih işte benim mezheb için derecelerine ulaşmaları konuşulan büyük adamlar bu kitabı okumuşlar okutmuşlar işte bıcağa kadar geliyor ama şimdi İslamoğlu çıkmış kitap yazmış ne diyor şifa-i şerif diyor peygamberi abartmış daha abartmış diyor. Hiç o kadar değil diyor. Ben de diyorum ki levabum kasrun tanen beyim sefehen darat sa min dünya bir esrimi mektubat'taki nakşileri meteden beyitten sonu buraya da uyuyor. Kısa kafalık aklı kıt birisi kaksada da bu büyüklerin ilimlerini kitaplarını eserlerini icazetlerini tenkit etse ben onların sahasını en çirkin sözlerden temizlerim diyor yani bütün dünyanın aslanlarının bağlı olduğu bir zinciri hilebaz tilki hiç koparabilir mi diyor bu kadar ulema evliya bu kitaba şehler yazmış dünya üzerine kurulmuş bugüne gelmiş itiraz edeni yok bir de itiraz edeni kim? Mesela İbn-i Tevmiye gibiler. İbn-i Tevmiye zaten muhteber bir adam değil. İbn-i Tevmiye diyor ki bu mağripli diyor buna, Yaz Hazretleri'ne. O da amma abarttı diyor ya peygamberi diyor. O İbn-i Teymiye de biliyorsunuz sakat görüşlü bir adam. E diyor ki peygamberi ziyarete giden günaha girer diyor. Medine'ye. Ha e böyle bir adam o. Onun da kafası yerinde değil. Herhalde aklı fazla mıdır az mıdır ihtilaflı ama yerinde olmadığı ittifaklı. Kafası yerinde değil bir adam, karışık bir adam. Şimdi İbn-i bir tek bunu beğenmiyor. Bu kadar ulema evliya şer yazmış, beğeniyor. Bir İbn-i Teymiye beğeniyor. i̇bn kim beğenmiş ki? Ama İslamoğlu i̇bn İbni Teymiye'yi de beğenmiyor. İbn-i diyor ki, peygambere hakaret edene şöyle ceza var, böyle ceza var. İslamoğlu da diyor ki, bu İbn-i de çok yüceltmiş diyor. Siz İslam İslamoğlu'nun kim olduğunu anlayın. i̇bn Temiyelere Teymiye'lere falan rahmet okutturur. Yasin Hatim bile okutturabilir. Bu da böyle bir adam da bizim döneme nasip oldu yani. Çok ciddi çalışmalarımız lazım. Peygamberimizi müdafaa etmemiz için o bize muhtaç değil, biz ona muhtaçız. Şimdi, ne diyeyim? Evvela ibareleri okuyalım. Okuyacağımız yere kadar bakalım. Ben de hastayım. İnşallah şifa ile başlayalım. velakin bu şey değil yani kolay bir kitap değil. Bütün ibarelere baktık ettik ama e, tabii ki nereye kadar geliriz? Bir duası var. O duaya kadar inşallah bugün geliriz. Şimdi haftaya yok. Ondan sonraki haftaya biz hesap edemedik seçim çattı. Şimdi seçim olduğu için onu bir kaydırmamız gerekiyor. Çünkü biz ikindiden sonra seçim bitse bile ondan sonra bir şey olsa derler ki seçimi bu etkiledi. <gülüyor> Halbuki ben burada kimseyi etkileyecek halim yok. 5-10 kişiyle oturuyoruz. Lüzüm yok yani kargaşa şimdi. Seçim günüydü, şu oldu, bu oldu. Provokasyoncu geldi bir tane. Ne lüzumu var? 13'ün inşallah ne oluyor? 5 mi? Nisan. Yani iki, iki boş yapıyoruz. Bu seçime çattı şimdi. Seçimin zararı bu bile olsa yeter yani. En büyük zararı. Şimdi ne olsun? 5 Nisan ne oluyor? 3. mü? Tamam. Seçimden sonraki pazar İkinci namazı burada kılınır. Ben sonra da gelsem kılıyorum, iniyorum. Mesele değil siz cemaatle kılırsınız, biz de cemaatle kıldık. Eee ikinci hemen peşine başlayalım. İnşallah kadınınız, erkeğiniz efendim bu derse devam edenler şifayı buluurlar. Kimse devam etmek zorunda da değil. İşine gelmeyen gider. Eûzü <gülüyor> billâhi Bismillahirrahmanirrahim Ve bihiye tevekkel Kâlel-fekîhul-kâzıl-imâmul-hâfızu-ebul-fadli İyâd-u ibn-i Mûse ibn-i İyâd-ı-l-Yahsubî Şifa buradan başlıyor. Bu talebelerinin ön sözüdür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillâhil-müteferridi bismihil esma المقتصب الملك الأعز الأحما الذي لجدونه منتهى ولا براهه مرما الظاهر لا تخيلا وفهما فالباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء الرحمة وعلماء فأسبغ على أوليائه نعما عما فبعث فيهم رسول من أنفسهم أنفسهم عربا عجما فأزكىهم احتدا من فأرجحهم أكلا وحلما فأوفرهم علما وفهما وأقوىهم يقهنا وعزما فأشدهم بهم رأفة ورحما فزكاه روحا وجسما فحاشاه عيبا ووصما فآتاه حكمة وحكما ففتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا فآذانا صما فآمن به وعزره ونصروا من جعل الله له في مغنم السعادة كسمة كذب بي وصدف عن اياتي من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه اعما فوفي الاخره اعما صلى الله تعالى عليه وسلم صلاه تنمو وتنما على ال تسليما اما بعد اشرق الله قلبي وقلبك بانوار اليقين ولطف لي ولك بما لطف به لأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزول قدسه وأبحشهم من القليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائي بملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبره فبلأ عقولا في عظمتي حيره فجعلوا همهم به واحدا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا فهم بمشاهدة جمالي وجلالي يتنعمون وبين آثار قدرته وعجائب مع عظمتي يترددون وبالانقطاع لي والتوكل علي يتعززون لهجين بصادق قوله قل الله ثم ذرهم في خفضهم يلعبون فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وما يجب من توقير وإكرام وما حكم من لم يوفي واجب عظيم ذلك القدر وقصر في حق منصبه الجليل قلامة الظفر وأن أجب ما لأسلافنا وإمتنا في ذلك مما قال وأبينه بتنزيل الصور وأمثال فعلم رحمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا في فيما ندبتني إليه عشرا فأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول والتحرير فصول والكشف عن غضام ضوى دقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم يضاف إليه ويمتنعه يجوز عليه ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوبة والمحبة والخلة وخصائص هذه الدرجة العلية وها هنا مهام في انتحار فيها القطاء وتقصر بها الخطاء ومجال تضل فيها الأحلام إن لم تهتد بعالم علم ونظر سديد ومداحظ تزل بها الأقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد لكني لما رجعت لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب لكنني لما رجعت لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال مثواب بالتعريف قدره الجسم مخلوقين عظيم، وبيان خصائص التي لم تجتمع قبل في مخلوق، وما يدان الله تعالى به من حق الذي أرفع الحقوق. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فلما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ليبينونه للناس ولا يكتمونه ولما حدثنا بأبو الوليد يشام بن أحمد الفقه رحمه الله في قراته عليه قال حدثنا الحسين بن محمد حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن Hadisenabu Bekr Muhammed ibn Bekr, hadisenasuleiman ibn Asghar, hadisenamusab Ibn Utsba, hadisenahammad ibn Khbar Na'ali ibn Al-Hakam, an al-Alla'in, an abihu Rayra, razi Allah, ve anumalı, "Bana Rasulullah صلى الله عليه وسلم, ben Sülâ'ın علمi, fakatem ve el-Jamhû فبادرت إلى نكة عن وجه الغرض مؤديا من ذلك الحق المفترض لستها على استعجال لما المروب بصددي من شغل البدن والمال بما طبقه الإنسان من مقاليد المحنة التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفل وترد بعد حصن التقويم إلى أسفل السهل ولو الله من الإنسان غير الذي جعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا أب محله فليس <تصفيق> ثمة سما حضرة النعيم وعداب الجحيم ولكان عليه بخويصته واستنقاذ مهجته وعمل صالح يستزيده وعلم النافع يفيده يستفيده جبر الله صدع قلوبنا آمين وغفر عظيم ذنوبنا آمين وجعل جميع استعدادنا لمعادنا آمين وتوقفر دواعنا فيما ينجينا وينقربنا إليه تعالى زلفا Amin. Ve ihdina bimani ve keremi <gülüyor> ve rahmeti. Allahım salli ve selam ve barik ala seyyidina Muhammed ve ali ve sahbihi ve sellem teslimen kesire. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. <gülüyor> Salı ala seyyidina Muhammed aali sahbihi ve sellem. İnşallah bir daha ders ileriden okuyacağız. Bakalım buranın da şeyini bitirebilir miyiz kısaca? Ben de ...manaları verelim, inşallah. Baslayalım manalarını. Evvela neyle başlar? Her alim... ...kitabına... ...Besmele-i Şerife ile başlar. Çünkü Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem emrin Başlanmayan Her işin sonu önemli işin tabi mübah olan işin tabi ki Adam sakal tıraş ederken besmele edecekse kafir olur İçki içerken besmele edecekse Kafir olur Tomuz eti yerken besmele edecekse Kafir olur Ne yapacak? İş meşru olacak Mubah olacak, şerata uygun olacak, ciddi bir mesele olacak. Bu gibi İslam'a uyan işlerde Başı neyle başlamalı? Besmeleyle, besmelesiz başlarına hangi iş varsa Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem sonu kesiktir. Hayır yok. Onun için biz ne yapıyoruz? Besmele çekiyoruz, Gaziyaz Hazretleri'ne, tabii ki, itibar. Bismillah, Allah'ın ismi şerifiyle, Allah ismi şerifiyle, Öyle Allah ki, er rahman son derece rahmet ve merhamet sahibi olan, Er-Rahim ziyade rafet ve esirgeme sahibi olan, böylece dünyada kafir mümin herkese merhametini yollayan ama ahirette rahmetini ancak inananlara taksis buyuran, o Allah'ımızın ismi şerifiyle başlanmış oluyor. Şimdi ve bir gel. ancak kime güvenirim diyor Allah'ıma güvenirim Allah tamamını erdirse Kale el fakihul kadı el imam hafız Ebu'l Kadı fıkı halif fakih fıkı alim. Kadı şeriat mahkemesine hakimi o zamanki dönemde çok büyük ilim ister. El imamul hafız hafız deyince Kur'an hafızıdır, hadis hafızıdır. İmamdır Maliki mezhebinde. Derecesi yüksek alim. Ebu'l-Fadl. İyaz adı nedir? İyaz'dır. i̇bn Musa, Musa'nın oğludur. İbni, İbn-i İyaz, o da yazın oğludur. Yani dedesinin adı da İyaz'mış. Kendisi dedesinin ismiyle müsemmat. Evet. El-Yahsubiyyu Radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, Rabbimiz onu da razı etsin. Öyle cennet bahçesi gibi bir kabri var. Böyle durursun orada feyiz, sekîn yar da yar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kabrine beraber irtibatları var. Yahsubi diyor, ya diyor, üç hareket var sattı. Yahsub, e Yemen'de e bir e efendim Yahsub ibni Malik, bir kabile babasıdır Yahsub. Tabi bunların hepsinin asılları nereden geliyor yine? Yemen'den geliyor. Siz de bir kahve Yemen'den gelebiliyorsunuz. Halbuki bütün bu ulema, evliya, seyitler nereden geliyor? Yemen'den geliyor. Çünkü o Resulullah eyman Yemen ve İman Yemenlidir, ilim Yemenlidir, hikmet Yemenlidir, tasavvuf Yemenlidir, nur, bereketler hep Allah Teala'nın manevi nefesini Yemen'den hissediyorum diyordur Resulullah. İnni nefes Rahman min Rahman'ın nefesi Allah bizim gibi nefes alır mı? Haşa ne demek? Allah'ın tecellileri nereden geliyor? Yemen'den geliyor. Ve kıyamete yakın, bütün Müslümanları Rabbim bir anda öldüreceği zaman çünkü Allah diyen bir tane kasa kıyamet kopmuyor. Bu sefer de tabii bir anda ölmeleri lazım ki vakit geldi. Nereden rüzgar gelecek? Yemen'den gelecek. O Yemen'den gelen rüzgar ne yapacak? kadar imanı olan her Müslümanın sağ koltuğunun altına girecek. O yel girer girmez o vefat edecek. Yani Yemen'in Hayrı çoktur. Allah muhafaza buyursun. İslamiyeti de güzel yaşarlar, yaşattılar ama yönetimleri bozuktur. Allah İslami bir yönetime kavuştursun inşallah. Evet. Ama kadınların örtüleri, çarşafları, İslami uçları, adetleri, ilimleri, medreseleri devam ediyor. Rabbim muhafaza buyursun. Amin. Yemen böyle bir mübarek yer. Ee, bütün bu alimlerin de temelleri nereye dayanıyor? Hep Yemen'den. Tabii çokları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehl Beyti de falan. Hep Yemen'e kaçtılar, seyitlerin de çoğu oradan geliyor. E şimdi Endonezya'ya gidiyorsun, Malezya şuralara, buralara, bütün oralar neyle Müslüman olmuş, soruyorsun, bakıyorsun, inceliyorsun. Hep Yemen'den gelen seyitler, veliler oralara 200-300 sene evvel İslam'ı gelmişler. Hep Yemen'in bereketleri. Böylece görülüyor. Zaten Arap'ın aslı da neredendir? Yemen'dendir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ecdada dedelerinde aslı geliş yeri neresidir? Yemen'dir çünkü Mekke aslında kurak bir yer olduğu için e, yerleşim olarak e, İbrahim Aleyhisselam'ın işte İsmail Aleyhisselam'dan sonrasıdır. Ama İsmail Aleyhisselam geldikten sonra da kimle evlenmiştir? Efendim? İsmail Aleyhisselam'ın Cürhum kabilesiyle evlenmiştir. Cürhum kabilesi yine nereden gelmiştir? Yemen tarafından gelmiştir. E, Efendimizin de soyu nereye dayanıyor? İsmail Aleyhisselam'a dayandığı için anne tarafı yine Yemen'den geliyor. Böylece Yasup Yemen'de bir kabile adı. Şimdi başlıyor yazın. Hazretleri Elhamdülillah Besmele'den sonra ne okuyoruz hep? Elhamdül bütün hamdler kime mahsustur? diye başlıyor. Lillah Allah'a mahsustur. Hamsız bir şey olmaz. Çünkü bütün nimetler Rabbimizden geliyor. Devamlı hamd etmek lazım. Ama hastalığa da hamd edilir. İyiliğe de hamd edilir. Fakirliğe de hamd edilir. Şükür ancak nimete yapılır. ham nimete de yapılır. Belaya da Allah Teala sana çok büyük bir nimet ver diyelim. Ne verdi? Artık yani tasavvuruna göre belki sen bir jipetav olursun. Ben olmam. Herkesin kendi göre bir nimeti vardır mesela. Bana şimdi en büyük nimet ne olabilir? Hesap yapıyorum. Kitap yapıyorum. Resulullah Efendimizle diyorum şöyle ölmeden evvel uyanık bir ayıktan gö görebilirsem ben bundan üstününü şu anda için düşünemiyorum. Kendim hakkımda mesela. Hani böyle bir nimetler var. Hangi nimet Allah bir insana hangi nimeti verirse versin? Buna şükretmesi gerekir mi? Gerekir. Peki şükretmek için ne lazım? Ya ne yapacak bu adam? Bazı öyle nimet oluyor ki adam kendini kuşbaşı mı doğrayacak? Yani bunu bunu olsun. Hadis-i şerif diyor ki Elhamdülillah diyen hangi nimet olursa olsun şükrünü yaptı. Diye. Bu Elhamdülillah da böyle bir şey. Efdalu dua Elhamdülillah. Duaların en üstünü Elhamdülillah'dan üstün bir dua yok. allah Teala hamd çok seviyor. Onun hep böyle hamd ile başlıyoruz. Dün gece bir kitap bakıyorduk. Bir hadis-i şerifte rastladım. Acayip. Şimdi mesela bir nimet, çok büyük bir nimet geldi sana. Birden. Tabii. Böyle spor tuta çıkandan nimet gelmiş olmuyor. Ona bela gelmiş oluyor. Benim dediğim öbür türlü. Ama tabii insanlar parayı verip falan da nimet sayıyor. Orada sonra loto kazanıyor. Öbürü de oradan Allah hayırlara kullandırsın diyor. O da amin diyor falan. İşte böyle milletin kafası. Şimdi elhamdülillah... Eğer geliyor büyük, büyük bir nimet Allah'a verdi. Hani bazı insanlar olur? 20-30 sene çocuğu olmaz. 28 seneden sonra çocuğu olanı biliyorum. 30 sene Çok da sıkıntı. Hele kadına çok sıkıntı yani. Yani erkek yine öyle böyle idare edip Kadına laf ederler, şey derler. Kocasının akrabası laf sokarlar. Cık, üzülüyorum tabii böyle işte ama ne yapacağım? Şimdi bu çocuğu olduğu kadın ne kadar sevinir? Çünkü hadis-i şerifte öyle diyor. Allah Teala günahkar kolunun tevbesine ne kadar sevinir? kısır kadının doğurmasından daha çok sevinir. Demek ki burada önemli bir misal var. Ee, eğer diyor hangi nimet olursa olsun bir insan hepinizin başına bu nimetler geliyor devamlı. Sevindirici işler. Ne diyecek? Bir kere elhamdülillah dese diyor. O nimetin şükrü tamam diyor. Allah daha şükür sormuyor ya. Peki ikinci defa elhamdülillah dese artı sevap. Şükrün tamam. Al da şu kadar. Kevap. Üçüncü defa elhamdülillah dese diyor, bütün günahlarına mağfiret diyor. Ya elhamdülillah öyle su mu içiyorsunuz bazen güzel, bir üç elhamdülillah çekseniz işi götürürsünüz yani. Bazı kere çok şey oluyor, insan hararetten yanıyor manıyor, böyle hakikaten de bir su içti mi? Benim başıma çok gelmiş, şekerden de çok kuruluk oluyordu evvelce On Ondan sonra elhamdülillah diyorsun, Bazı normal suda demiyorsun da böyle yandıktan sonra içince bir elhamdülillah çekiyorsun ama üçlemeli. Yani hem şükür olsun, hem sevap olsun, hem afu mağfiret olsun. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Öyle Allah celalşan ve muteferrid o mütebahittir. Yani tektir, birdir. Kimseyle hiçbir yaratığıyla karışması, ihtilatı yoktur. Efendim? Yaratılanlardan hiçbirisine, hiçbirine benzeyişi Yoktur. Hiçbir hususta müşahibeti söz konusu olamaz. Evet müteferrit tek olan demek. Teklik sıfatına sahip demek. Allah'tan gayrı her şey çifttir. Çünkü Rabbimiz her şeyi çift yarattık. Yani bu artık gece gündüz erkek dişiden tut da bütün canlılardan tut da cansızlarda bile bu çiftlik Var çünkü Allah her canlıyı demiyor. Her şeyi çift yarattık. Böyle işte mantı ne diyorlar? Madde, madde Elektrik bile çiftmiş mi? Ne? Artı, eksi falan olmasan olmuyormuş yani. Ha, demek ki her şeyi ne yarattık? Çift. Niye? Belki düşünür de anlayasınız ki bu kadar çifti yaratan tektir. Anladın her şeyi çift yaratan tektir. İşte bu onun için o Bismillah. Esma en yüksek demek. Sümülden gelir. En yüce isim ismiyle tek. Tabi burada iki üç mana vardır. En yüce ismi hangisidir? Allah. Lafzayı celaldir. bir ismin kutbu lafzayı celaldir. Allah'ın binbir isminin kutbu reisi Allah. Celle şanuhu. Celle celaluhu. Evet. Allah bütün isimleri yerine geçer. Bütün isimleri toplasan Allah yerine geçmez. Yani Rahmandır, Rahim'dir 99'u var, 1001'i var, 3000'i var, bazıları da özel şifreleri var. Bazıları biliyor, çoğu bilmiyor. Bazıları sırf Rabbim biliyor, kimseye bildirmediği isimleri var. Ama bize en büyüğünü öğretmiş. En kolay hangisi? Allah! Allah! Ama onu da bir düzgün söyleyin be ya. Öyle bir talimli, tecvidli bir Rabbinizin ismini. E hemzedir, A demeyin. Arapçada A yok. E var. Allah. Allah. O ikinciyi bir elif miktarı nasıl çekecek? Allah demeyin. Allah. Allah. Böyle bir gözlü Sonu gözlü edin. Sakın boğaza takmayın. Allah. Allah. İşte bu. Ama öyle şimdi zikir yapayım derken yani bir şekle çeviriyorlar ki ne dediklerini kendileri de anlamayacak hale geliyorlar. Öyle de zikir olmaz ki ya. O zaman hu deyin sadece. O zaman daha kolay. Hu da öz zata eder. Hu hu o olur da. E şimdi tabii Allah ismini döndürüp döndürüp de ondan sonra tabii böyle yani hiç harfler çıkmayacak, bozulacak şekle sokarsalar cezbeye geldik, zikret aldık, karıştık kaldık. Bunlar da çok bahane olmaz. Bu zamanda öyle hakiki cezbeli adam da pek bulunmaz yani. Çok taklitçi çıktı. Onun için biz yine doğru yapalım. Allah Allah Allah Lafzayı Celalcikli böyledir. Nakşirtarikinde kalptendir. Kalpten olursa ilk derste kalpte sıkıntı yok. Kalpte talim tecrübe lüzum. Yok yine alışmak için kalbinizden öyle düşünün ama dile düştüğü zaman hiç ne lazım? He ona dikkatli talim tecvidleri riayet lazım. Allah Teala en yüce ismiyle müteferrittir. Tabi burada cins manası da tutulur. O zaman hususi isimleri işte Rahmandır, razıyaktır, bütün bunlar girebilir. Ya da bütün isimleriyle de yücedir. Çünkü şereful e, isim, şerefil müsemma e, ismi, isim şerefini kimden alır? Sahibinden alır. Allah Teala isminden şeref almadı. İsimleri ondan şeref aldı. O zaman nedir? Allah'ımızın Celle Celaluhu. Bütün isimleri Tabii ki şereflidir, yücedir. İşte Allah Teala bütün o isimlerle nedir? Tektir. Çünkü o isimler başkasına verilmez. Kuliddullah ve'l-Rahman işte Allah Tuad'in, işte Rahman diyeceklerin Eyyemadenehu fele ileşba'ul husna ne en güzel isimler ancak Allah'a aittir. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? Vezerullezine yulhidune fi esma'i. Benim isimlerim hakkında haktan ayrılanları terk edin. İşte haktan ayrılanlar çok var. Allah'ın isimlerine katma katıştırıyorlar. Efendim Mevla'ya ait olmayan vasıflar, yakışmayan vasıflar koyuyorlar mesela. O Ali Şeriatı varmış. Ne Ali Şeriatı? Zındığın biriymiş o. He? Allah'a ne diyor? Canus, manus bir şey diyor. Şevket Ege yazdı bunu yani. Ona sorun isterseniz. Canus ne demekmiş o? Put. Allah'a bir putun adını vermiş yani. He şimdi nasıl olacak? Bu Sibel da gitmiş onun kabrini ziyarete, Ali Şeriatı, Ali Şeriatı, Ali Şeriatı. Bu kadar evliyası, ehli gezmiş. Ali Şeratı'dan aldığı feyzi diyor. Kimseden alamadım. <gülüyor> yav Allah'ın isimlerinde yamulanları terk edin. E Ali Şerati yamulmuş. Zaten büyük Şii midir nedir o da belli değil. Allah'a put adını takmış. Şevket Ege'nin yazısında vardı Milli Gazetede. Ona sorun. Ben inceleyemiyorum bu Türkçe işleri çok. Ancak bir kitabı ele alırsam onu hallaç pamuna çeviririm. Ama vaktim yok benim. Kızılbaşa ne yapsın Bir Ali Paşa demiş. Adam da bana bir koli kitap getirmiş. Hocam şunları da inceler et diye yapılması lazım mı? E ben deli miyim? Ne yapacağım ben sabaha kadar o batılların laflarını okuya okuyor, okuya. Sapıtmaktan korkmuyorum elhamdülillah ama imanım artıyor. Velakim vaktimiz yok ki bizim işimiz var ya. Bütün sapıkları da bana getirmeyin kardeşim. Biraz da siz uğraşın. Ben baş kaynaklarla kaynaklara bir çomak soktum. Arkası sizden, herkes çalışsın. Bu Ali Şeratı çok büyük tehlikeli. Sibel Erahsan'a bu yazıyı nerede yazmış? Akıt gazetesi. Ne bilmem bu. Akıt gazetesi de. Bir şeyden haberi yok ki. Ne geliyorsa basıyor. Yarın bir günde ben bir yazı yazacağım ama basmaz onu. Çünkü hoca ben çok karıştırıyorsun der. Ama onlar karıştırmıyor. Allah'a put diyen adamı bu Ya bunu ne koyuyorsun gazeteye ya? Müslümanlara ne okutuyorsun bunu? Ali Şerat'ı millette bir adam zannedecek ya. Bu çok büyük bir tehlikeli bir adam. Allah isimlerinde tektir. Ne demek? O isimler ona aittir. Ondan başkasına o isimler verilmez. Başkasının adı da ona verilmez. İşte bak el-müteferridi bismilesma. En yüce isimlerle müteferrittir. Yani tek ona aittir onlar. Muhtastır, iktisat sahibidir. Sen öyle kendi adını Allah, Allah'ın adını kendine veremezsin. Ama tabii bazıları düşünüyor. E i̇şte Oca Efendi, Kadir ismi var. Kadir Allah'ın adıdır, ondan sonra falan, e şimdi da biraz fark vardır. Bazı kere Rahman diyor, Rahim. Rahim derse adama Rahim. Olur mu? Oluyor. O şimdi şöyledir, Er-Rahim olursa Allah'a aittir. Er-Rahman olursa Allah'a aittir. El-Kadir olursa Allah'a aittir. Ama o elif lamsız olanlarda, mecazi manada herkesin bir merhameti vardır karısına çocuğuna. Acıyor adam, oluyor Rahim yani. Şimdi bundan dolayı fark var anladınız? Böyle önüne gelene gel bakayım senin adını Allah'ın adını mı taktın? Kavur mu olacağını değiştiriyorum senin adını falan. Böyle kendi kendinize de işler çıkartmayın. Yani bildiğiniz kadarını konuşun, bilmediğinizde yine tanışın. Yani biz her şeyi burada söyleyemiyoruz, bir şey söylüyoruz. Arkasını getirmeyeceğiz, siz gidiyorum bakıyorum dışarıda yorumlara başladınız. Senin adın Rahman abi hemen değişmen lazım falan. E böyle yapmayın birbirinize hemen. O zaman soruşturun. Denge git bir hocaya sorkan bunu ama Her hocaya da sorma. Onun zaten adı belki de peygamberdir öbürü hoca, sorduğu hocanın. O da belli değil yani. El muhtas O Allah ki seçkin kılınmıştır. Neyle bil mülkü E'azzil Ahma -e Bil mülki Saltanatla. Öyle saltanat ona ait ki el e'azzi En korumalı yani Ulaşılması hiç mümkün değil. Allah'ın saltanatına ulaşılabiliyor mu? Nereyi alsan Allah'ın saltanatını ele geçirmiş olsun? Amerika'yı, herhalde Beyaz saray, Meyaz Sarayı, Washington'a aldı mı Amerika bitti ha? Her yerin neresi? Bir başkenti var. Başkenti düşürdün, payitaht düşer, öbürü düşer, o sonra iki vilayet daha bitti. Şimdi Allah'ın mülkü çok korumalıdır diyor. El-Ahma çok himayelidir. Yani bu ne demek şimdi? Allah'ın mülkünün başkenti nereye? Söyle bakın. Mülkün başkenti nereye? arş arş tabi son cisim arş yönetim arştan tecelliler arşa ahkam arştan iniyor arş arşa nereden çıkacak bunlar ferşte gezemiyorlar da. E Allah'ın mülkü kadar korumalı yok. Allah'ın mülkünün başkentini gören de yok ulaşan da yok uçak da gitmiyor henüz füze seferleri başlamadı kıyamete kadar da Çalışsalar Arş'a gidecek bir füze Bulamazlar Zaten bir, diyor, bir kayboluyor Rotadan çıktı diyor, nerede olduğu bilinemiyor Onun için zaten önce maymunu fareyi falan gönderiyorlar, kayboluz o kaybolsun falan Nereye gideceksin Arş'a sen? Ama Allah dostları ar Arş'a Yakut-u arşı var İskenderiye'de yatıyor Ebul Hazreti Şazel'in halifesi Ebul Abbas Mürs'in halifesi Yakut-u Arş'i Niye arşı diyorlar? Hiç böyle sizin gibi ezan takvime bakmaz. Hep ezanı arş'tan dinler ona göre kılarmış. Yakutu Arş'i. Onlar gidiyor. Ama öbür uçaklar, füzeler gitmiyor. E şimdi Allah'ın mülkünü kim görmüşte kim ulaşacak? Kim görmüşte kim işgal edecek? Saltanata bak. Kurban olduğum Elledi o Allah ki Celle şanu, cel celalü, leysedunü ve Ondan ileri bir nihayet noktası yok. Yani bir insan Allah'a ulaştı mı her şeye ulaşmış oluyor. Allah'a ulaşmadan da hiçbir şeye ulaşmış sayılmıyor. Yani onun rızasına erişmeden, hoşnutluğunu kazanmadan bir insanın son hedefi ne olmalı? Allah'ın rızasını kazanayım olmalı. İşte Rabbimiz öyle bir Rabb. <gülüyor> o Allah ki onun ee, düğününde arkasında, ötesinde ne yok? Hiçbir e, hedef tahtası da yok. Yani gaye, hedef, maksat, merma demek atış yapıyorsun, önüne bir şey koyuyorsun, ona isabet aldırmaya çalışıyorsun ya. Hepimizin isabet aldırmamız gereken tek hedef Allah'ımızın rızasını kazanmaktır. Rabbimiz öyle bir Allah'tır. Az Zahir, Rabbimiz zahirdir. Neyle zahirdir? Eserleriyle. Yani Rabbimiz görünüyor, açıktır. Neyle? Eserleriyle güneş, ay, yıldızlar. Biz neyiz? Onun Allah Yani şu belgeselleri falan seyreden adam Bunları bir de yapanlar bile Nasıl hala gavur olmuşlar ben anlamıyorum ya Neler neler neler neler Yok efendim o ceninin halinden Menin insanın o yaratılışından Efendim nasıl Ne hesaplar ne kitaplar Küçücük şu kadar bir şeyde et parçası Ne sistemler Şu dünyanın bütün dünya aleminin içinde olmayan sistem Şu kadar şeyin içine konmuştur şu anda bizdeki sistem, dünyada yok bu sistem. Bütün alem felekleri toplasan, şu içimizdeki sistem daha mükemmel bir sistem işte. Haberimizde yok. Böbrek çalışıyor, kimseye sana yok. Ciğer çalışıyor, kimseye haberi yok. Adam bir böbrek temizliyor ama şeylere bağlamışlar, diyalizlere bilmem baş başlatamıyor iki günde bir. Efendim bir ciğer mi dediler? Geçen bir şey diyorlar mesela. Adam diyor ki İstanbul kadar, İstanbul'u doldurup makine bilmem ne o kadar cihaz lazımmış da bir ciğerin yapacağı işi görecek. İstanbul kadar dolusu cihaz lazımmış bir ciğeri ya. Bunu koymuş herkesin içine. Yani Allahu Teala zahir değil de nedir? Haktan zahir hiçbir şey yok. Gözsüzlere pünhalmiş. Gözün yoksa Allah kimsin sana? Gözü olana Mevla'nın varlığında ne şüphe var? Efendim Rabbimiz la teghyulen Teala Hayal mahsulü değil, vehim ve düşünceyle alakalı değil. Yani ben var kabul ediyorum, varsayım, acaba Allah'ın varlığında böyle bir şek şüphe? Kendi varlığın hakikatsa, Allah'ın varlığı hepten hak. Çünkü neden? E sen nesin de nereden geldiğini bilmiyorsun, nasıl olduğunu bilmiyorsun, nasıl yaratıldığını bilmiyorsun, hiçbir sipariş vermedin, bir şeyler istemiyorsun, istemeden gel. Yani senin kendinden, ananın babanın da senden hiçbir haberi yokken oluşuyor bunlar. E böyle bir durumda sen varsın ama Allah acaba, he? E o zaman sen zaten kendini inkar et. Hayal değil, vehim değil. Rabbimiz tebârek ve Evet. Vel evet. batın, o Allah ki batındır gizli. Neyle gizli? Zatıyla gizli. Yani zatını görebiliyor muyuz? Göremiyoruz ama niçin göremiyoruz? Tekadüsen, la udmâ. Tekadüsen o çok münezzeh, mukaddes, o nur. Sen gözünün nurunu görme ışığını göremiyorsun. Sen güneşin ışığına dayanamıyorsun. Allah'ın nurların nuru, Allah Nuru semavat velas göklerin yerlerin nuru. Sen onu nasıl göreceksin? O var. Senin onu görememen yok olduğundan değil. O çok münezzehten de çok mülevves bulaşık olduğundan. Ne zaman arınırsın cennette? Hayat ırmağına sokarlar çıkarırlar. Filiz gibi bitersin, cennete girersin görürsün inşallah. Ama dünyada kim ona müsait? Allah her şeyi kaplamıştır Celle Celaluhu. Rahmeten rahmetiyle ve ilmen ilmiyle. Bilmediği bir şey var mı? He? Acımasına mazhar olmayan bir şey var mı? Canlı cansız her şey onun rahmetine efendim içine dahil olmuştur. Kafirler bile dünyada onun rahmetiyle yiyip içmiyorlar mı? Onlar ona oğul istat ediyor, eş istat ediyor. Haşa küfre diyor. O yine onlara rızkını köktürüyor. Bundan büyük rahmet kimde görülmüştü? İlmi kuşatmış her şeyi. Bilmediği bir şey var mı? Okyanusun dibinde o kadar balık var, hepsini biliyor mu? He? Ya ama o Yaşar Nuri'lerin hocası var bir tane. Hüseyin Atay. O da mütecehilemeze'nin başıdır. Ankara İlahiyat'ta da. O çok büyük hoca. Yani. Ali Aydar efendi babamızdan da ders okumuş yani. Fakat işte yaşlı adam Diyor ki Allah diyor öyle teferruatı bilmez. Zaten mutezile mezhebinin şey. Öyle... O neye benzer? Diyor, kaplamış. Kaplamış diyor. Denizle diyor bütün balıkları kaplamış ama deniz ne bilsin içinde kaç balık var diyor. Yani böyle adamlar bayağı bir başa geçmişler köşeleri. Kaplamışlar. Ondan sonra Allah muhafaza millete kitap yazıyorlar. Müftü yetiştiriyorlar. Vaaz yetiştiriyorlar. Bu millette kaldı bunların eline. Şimdi biz artık uğraşacağız bakın ne kadarın itikadını kurtarabiliriz derdimiz bu olmazdı bizim şimdi Allah'ın bilmediği şeyler var diyor Teferruatla Allah uğraşmaz diyor bunlar böyle hangisini konuşacağız vespa o Allah ki tamamlamıştır ale evliyahi velilerine nimen nimetler öyle nimetler ki umma umumi şamil Allah dostlarına çok büyük nimetler. İkbal etmiştir, itham etmiştir. Ama bunların en büyüğü olarak ne yapmıştır? resulen, min مِنَنْفُسِهِمْ Kendi cinslerinden onlara peygamber göndermiştir. E, اَنْفَسَهُمْ O peygamber de onların nesidir? En değerlileridir. Şimdi tabii iki kıraatı da almış oldu. Enfus, enfes kıraatı var ama bu ibare olarak ikisini ayrı aldı. Çünkü Allah Teala bize nimetlerini sayarken ne buyuruyor? استَعْدُ بِاللّٰهِ لَكَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى ayat. Allah inananlara çok büyük iyilik etti. Ne iyilik etti? Onlara kendi cinslerinden Rasul gönderdi. Demek ki en büyük nimet bize şimdi ne? Muhammed Mustafa nimet. Anh, o olmasa biz Allah'ı tanıyabiliyor muyduk? Tanıyamıyorduk. E bu sefer ne oldu? Cehenneme odun oluyorduk. E Allah'ı bilmemekten büyük cahillik olamaz. Allah'ı bilmekten büyük nimet olamaz. Onu bildiren yolda budur. O zaman en büyük nimet Peygamber nimetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem urben ve ucma, arabıyla, acemîle bütün dünya haklarının en değerlisi kimdir? Muhammed Mustafa'dır. Ondan üstün bir insan Allah Teala yaratmamıştır. Evet, kendi cinsimizden olmasında ne yapmıştır bize? Kendisine ittiba etmemizi kolaylaştırmıştır. Yoksa Mustafa İslamoğlu bu ayette dediği gibi <gülüyor> Size kendi nefislerinizden Rasul geldi. Ne mana vermiş oraya? Arıfan dergisi okuyun onu. Sayfasını yazdım. Nerede ne demiş? Onun lafı ayrı, bizim lafımız ayrı. Ha, diyor burada diyor ki sizin kendi cinsinizden yani ne demek bu diyor? Sizin gibi bu bu ne demek? Hiçbir olağanüstülüğü yok. Bu bu mu demek? Kendi cinsinizden demek melek değil, cin değil. Sizin gibi insan demek. O nereye götürdüğü şey? hiçbir olağanüstü yetisi yok. Kendi cinsimizden ama biz ona uyalım diye. Yoksa o bizim gibi değil. Bak bu şifa-i şerifin yazılmasının esas maksadı ne? Bir dahaki deste söyleyecek. Ama ben şimdiden söylüyorum. Yaz Hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte ayetlerinde hadise metihleri çok. Ama diyor bu kitapta da ben çok bab açtım. Bir bab on fasıl böyle gittim. Ama benim esas gayem nedir? O diyor başka insanlara benzemez. Diğer insanlarda olan hiçbir şey Onda, onda olan hiçbir şey öbürlerinde yoktur. Onda hiçbir bulaşıklık, kirlilik, ayıp, kusur, noksan yoktur diyor. Şimdi bu Şifai Şerifi okuyup dinlerseniz imanınız böyle artacak. Yani Resulullah'a böyle tanıyacaksınız. Her Resulullah S.A.W. kanı aktı. Senin kanın gibi mi? İdrarı senin idrarın gibi mi? Büyük abdesti senin büyük abdestin gibi mi? Teri senin terin gibi mi? Sen ne diyorsun ya? O bizim gibi biz onun gibi. Ne diyorsun sen? İşte bu kitap onun için yazılmış. Bu kitap din iman bu kitap. Bunu, bunu okumayan dinlemeden peygamberi tanımaz ki. Ondan sonra gelip bir ilahiyatçı Efendim peygamberin kanı necistir der. Sen de öyle dersin. Tövbe yarabbim. Sensin necis burada. Peygamberin kanı pis olur mu ya? Sahabe içti. Niye Ayşe diyoruz senin abdestinden sonra ben giriyorum. Hiçbir şey yok orada da mis kokuları saçılıyor. Efendimiz gidip koku mu sıkıyordu oraya? Yani ne lüzum var? Resulullah ne vurdu? Peygamberlerin artıklarını toprak yutar. E bizde öyle olmaz. Sizin gibi koku olmaz. Kerahat olmaz. Necaset olmaz. E? e Sen diyorsun ki o da aynı bizim gibi. Böyle şey olabilir mi? şifa Şerif sadece neyi anlatacak? Kast, çok şey anlatacak. Kastı neymiş? Niye yazdım diyor. Aceleden yazdım diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kanı, tükürü, balgamı, evet, hiçbiri diğer insanlara benzemediğini, temiz olduğunu ve faziletini ve mucizesini anlatacağım." diyor. He? Adamın gözü akıyor. Katadizadenin geliyor, ne yapıyor ona? Tükürüyor. Sen de tükür bir adama, o da atsın sana bir tokat. Ondan sonra senin tükürüğünde ne şifa var? Herifin gözünü mikroplatırsın sen zaten. Ağzında dünyada mikrobakteri var. Resulullah tükürüyor. Tükürdüğü göz öbür gözden sağlam oluyor. Göz akmış. Diyor ki gözümü diyor yerine böyle diyor tükürdü diyor veyahut kırık var tükürüyor. Hangi hastalık olsa tükürüyor. Kuyuya tükürdü, kuyu bal oldu. Öyle şeker bir su yok Medine'de kaç kuyuya tükürür. Şimdi bile yani hangi kuyulara tükürdü diye millet birbirini kırıyor yani. Bu vahhabiler olmasa da işte bunlarda gizlemeye çalışıyor. Tükürdüğü kuyudan hiç kurtuldun ya. Şifa buldun. Yani sen onu nasıl dersin ki o benim gibi, ben onun gibi? Kendini ne zannediyorsun? Onun için bu dersler iman dersleridir aslında. Çünkü peygambere imanda sakatlık olduktan sonra Allah sana imanını kabul etmez ki. Peygamberine hakaret edersen haşa ve kelle. Bu da geçenki Diyanet Reisi neydi o? Daha evvelki tayyar altı kulaç. Hepsi bir alem. O da kalkmış bir yerde sohbet, konferans veriyor. Diyor ki ya diyor peygamber onun kırığını düzeltmiş, onun gözünü düzeltmiş. Peygamber çıkıkçı mı kardeşim diyor. Yapmaz o böyle işlerdi. O da öyle diyormuş. Ya bu şimdiki çok mu iyi? Bu da kalkıyor sakal sünnet değil diyor. Sünnet değil diyor sünnet. Biz farz vacip diyoruz. O diyor ki sünnet bile değil diyor mesela. Yani bunlara hadisi inkar etmek, bukarıymış bukarıymış hiç dinlememek, Peygamber'e itiraz etmek, yoruma açmak, acabalar sokmak, şüphecilik katmak, bunların adeti olmuş dinleri haline gelmiş bunların. Onun evvelki bakanı neydi yani? O hepten, ooo Muhammedun Resulullah şart değil diyor. Diyanete bakıyor görev. Muhammedun Resulullah'a diyor ne lazım şart değil? Kur'an'da da en çok diyor şu ayeti seviyorum. Niye? Allah demiş ki işte, tevhide gelin de Muhammedun Resulullah'a gelin dememiş de o ayetten dolayı en çok o ayeti seviyorum diyor. Allah Allah. Ya o ayette o var ayette o var. Kur'an bir bütündür. Sen niye Kur'an'ı birbirine çarpıştırıyorsun? Hiç ayetlerde çelişki olur mu ya? Yani mesele bu. Öyle bir zamana geldik. Siz yani ne yapacağız? Sizinle Allah razı olsun da bu milleti nasıl kurtaracağız? Derdimiz o bizim ya. Yani. İşte bu internetlere mecbur oluyoruz işte. Onun için sohbetleri koyuyoruz. Dinlemek lazım oluyor, dinletmek lazım oluyor. Bozuk, itikatlı olanlara yani. Mecburuz. Çünkü başka türlü ulaşamıyoruz adama. Nasıl ulaşacağım? Ve ezgahım. Resulullah onların, sallallahu aleyhi ve sellem, en temizidir. Mehdi'den ve menma. Efendim, kainatın efendisi tabiat bakımından. Yaratılış bakımından. Nereye dayanıyor? Soyu? İsmail aleyhisselam. O? İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam zaten yukarıda. Hepimiz Aleyhisselam'a gideriz ama... İbrahim Aleyhisselam'ın da bir şeceresi vardır ki Allah nübüvvet ve kitabı diyor, onun zürriyetine koydum diyor. Onun için aslı çok temiz, ezgâr temiz manasına geliyor. Bir de bereketli manasına geliyor. Bir de devamlı artış kaydeder manasına geliyor. Evet men men menma demek ziyadesi yükselmesi, fazlalığı, bereketi Son derece ziyade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar içinde en temiz kim sorsalar? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Aslı en soylu olan kim deseler? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En bereketli insan kim deseler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ercehavm. Um, onların en üstünü aklen ve hilma. Akıl bakımından da hilm bakımından. Akıl. Akıl ne demek? Anlayış gücü. En fazla, En akıllı insan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah'ın ilk yarattığı akıl Muhammed Mustafa'nın aklı. Allah'ın ilk yarattığı ruh Muhammed Mustafa'nın ruhu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ilk yarattığı nur Muhammed Mustafa'nın nuru sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan daha akıllı kim olabilir? Tevrat İncil yazıyor. İşte Miraç'ta da melekler geldiğinde de ne dediler tart onu dedi bir melek öbürüne. Efendimiz yat uyuyor tart diyor. Tarttı 10 kişiyi bu yana koyuyor Resulullah koyuyor. Ağır geliyor. O diyor ki bırak bu işi diyor. Dünyanın hepsini koysan bu ağır gelir. Aklı da ağır gelir. Ahlakı da üstün gelir. Anlayışı da büyük gelir. İlmi de üstün gelir. Bundan üstün yok diyor. Onun için ne tartıyoruz? Evet. Ve hilmen hilim ağır başlılıktır. Yani tahammül gücü. Sabırdan da acayip bir şey. Hiç acele Ondan daha ilim sahibi yok. Yani adamlar ne eziyetler, ne hakaretler edenlere ne cevaplar verdiğini okuyacağız. Bütün bunlar bu kitapta gelecek. Ve evferuhum ilmen ve fehmen. İlim ve anlayış bakımından insanların en bolluk sahibi. Ondaki anlayışta kimse de yok. Ondaki ilim de... Ama İslamoğlu ne diyor? Diyor ki şifa sahibi diyor bu zat için. Abartmış da abartmış diyor. Peygamber tıbbı da bilir de demiş diyor. Matematiği de bilir demiş diyor. Onu da biliyor mu, da bilir. Yani ne bilir diyor ya. Onlar ayrı diyor. Halbuki Efendimiz tıbbı bilmez olur mu? Bütün doktorlar hala onun hadisleriyle tıbbı bulmaya devam ediyorlar. Tıpta zirvedir. Hesabı bilmez olur mu ya? Hesabı nasıl bilmez? Allah ona bütün ilimler öğretti. Ondan sonra daha başka ilimler onlara da reddiye Arifan'da yapacağız. Yani onlar önümüzdeki ayların sıralarıdır. Tabii şimdi şifa Şerif'teki şeyler, o bölümler belki geç gelir. Pişinlik acil müdahale. Lazım ki bir tane adamın kafası karışıp da peygamber tıbbı bilmez şunu bilmez deyip de Allah muhafaza Resulullah'ın tokadını yemesin. İmanı zedelenir yani. Bak ne diyor? İlmi bom. Ve akwam yakinen ve azmen. Gözle görür gibi yakini itikadı en kuvvetli. E tabi gözle görür gibiden öte o Allah'ı gördü ya. Biz görmedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü. Aşikâre gördü Rabbul Üzzeti. Ahirette öyle görülmedi. Onun imanıyla senin iman bir Cennete girdi. Cehenneme girdi. Hepsini gördü. Ya namaz kıldırıyordu hut mihrapta. Namazın içinde böyle uzanıyordu ya. Namaz bitiyordu ne oldu? Ya cennet geldi önüme bir üzüm salkımı. Kopartsam acaba düşündüm diyor. Kopartsaydım kıyamete kadar yiyip bitiremezdiniz. Çünkü cennet mahsulü ya. Aldım mı yeri doluyor. Yani namazın içinde uzanıyor ya. Cennetten salkıma falan. Sen bu, senin itikadın, bu nasıl senin anlayışın, senin ilmin, senin bilgin, nasıl buna denk olabilir, senin inancın? Bizim inancımız nedir, bizim inancımız? Resim boyama gibi bir şey ya. Ve azmen, azmi demek kararlılığı. Yani bir şeye karar verdi mi Allah'a güven diyor. Şimdi o bir şeye karar verdiği zaman çıkıyor. Bizim gibi öyle 40 karar değiştirir mi? Her insanda da kararsızlık olur, Muhammed Mustafa'da. Sallallahu anh, azim şedd rahmeten ve ruhma evet insanlara en bütün insanlar içinde insanlara en acıyan en merhamet eden kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve zekka ve cismi Allah onun hem ruhunu paketti hem cismini paketti. Ne demek tertemiz etti. Hiç bedeninde de necaset denen bir şey yok. Bu sabittir. Daha bunlar çok anlatılacak. Ve önümüzdeki yazılarda da Arifan takip edin de onda da gelecek bu tükürüydü, balgam... E Sahabe-i kiram ne diyor bu hadisinde? Tükürdüğü zaman hemen kapışırlardı üzerlerine. Balgam çıkarsa diyor Ya ben, ben bulsam hemen yutarım da nerede bulacağım? Bütün sahabe kapışırdı diyor. Bu buharide söylüyor bunu. Her taraflarına sürerlerdi. Diyor. Bak şimdi. Ondan sonra yani balgam çıkardı milletin ortasına balgam atıyor mansta. Değil. Orada biri denk gelsin. Ama sahabe birbirine diyor savaş açardılar. Sen alacağım, ben alacağım. Abdest suyunu yere dök dedi. Alal vuzuhi abdest suyunda savaş çıkar. Benim üzerime değsin diye. Tükürü öyle. Nuhamesi mübarek burnundan bir şey gelse asla neciz değil. Sahabe ne yapıyor üzerlerine? Sürüyorlar. Çünkü üzerine sürüyorsun cehennem bir daha sana. Değil mi? Diyor ki benim bir parçam senin parçana karışırsa cehennem haram. E bunu Resulullah söylüyor, millet duydurmadı ki. Ama bu ne diyor İslam oğlu da? E diyor ki, sahabe diyor öyle yapıyordu diyor müşriklerde gelip giden ziyaretçiler falan, heyetlerden, Yahudilerden, müşriklerden onu milletin gördüğü yerde yapıyorlardı ki diyor ona karizma katmak için diyor. Yani yavrular da korksun bak bu bir sonra kalk dedi mi kalkar. Bunlar canını manını verir bizi korkalım. E böyle bir saçmalık olabilir mi? Resulullah karizmaya ne ihtiyacı var? sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra sahabe giren böyle yalan takıya münafıklık gösteriş o görüyormuş bilmem sahabeye sen nasıl böyle tasanlı tekellü yapmacık sahtekarlık istat edebilirsin ki ya sen bu milleti nasıl bilirsin kendim gibi demişsen ki sahabeyi ne zannediyorsun ha o görüyorsa şöyle hareket yapayım böyle bir şey olur mu bakın kitabı işte yazıyor. ben size yazıp duruyorum ve haşa ve ben ve vasva resulullah münezzehtir diyor hiçbir aybı yok Hiçbir kusuru yok. Hiçbir efendim en ufak utandırıcı bir vasfı yok. hikmeten Allah ona hikmet verdi. Hikmet işte sünnet. Kaç milyon hadis? Kur'an'ın iki katı diyor bana hadis öğretti. Hepsi vahiy diyor. Yutidül Kur'an ve minel hikmeti misle'yi. Bana Kur'an verildi. iki katı da hikmet Ve hükmen hüküm verdi. Hüküm fıkıh meseleleri. Yani öyle bir kararlar veriyordu ki dünya. Kıyamete kadar o kararlarla amel etse başı ve şu andaki bunalıma düşmezdi. O zaman verdi o hükümleri. Ve fetihabî Allah onunla açtı. Allah kör gözleri onunla açtı. Ve kulüben gulfa Kılıflı kaşerli kalpleri onunla açtı. Ve sunma summa Sağır kulakları onunla açtı. Bu nerenin ayeti? Şu kelimeler Tevrat'ın ayetidir. Çünkü Allah Teala hadiste geçiyor Bukhari'de. Allah Tevrat'ta öyle yazdı. Ben Ahmed'i göndereceğim sallallahu aleyhi ve sellem kör gözleri, kılıflı kalpleri ve kalpleri onunla açacağım diyor. Fe amene bi'u'azzero ve nusuro men cealallahu lu fi maghnim'is saadetı kısma. İnşallah buraya girersiniz. Buyuruyor ki Allah diyor kime saadet yani bahtiyarlık yani imanlı ölmek yani cennete girip cemalini görmek yani o resulün şefaatine ermek nimetinden Allah kime nasip ayırdıysa onlar o peygambere iman etti, onu destekledi ona yardım etti ona sarıldı, dinini de müdafaa etti onun şahsını da müdafaa etti siz onlardan olursunuz inşallah bu zamanda biz onlardanız inşallah bu zamanda biz onlardanız çünkü onun aşkına toplananlardanız onu dinlemeye heves ediyoruz ama ve kezebe bi ve sadefe anayati Allah aleyhisselaka'e, hatma. Allah kimin hakkında ta ezelde betbahlık kararı yazdıysa Allah biliyor. Kimin ne, neyi seçecek, kimin ne yolu seçtiğini biliyor. Ona göre kaderi yazıyor. Ama tabii İslam oğlu onu da kabul etmiyor diyor. Alın yazısı diye bir şey yok. Kadere iman şartı yok diyor. Ya e bu da bir konuşmasında yeni dinledik. Sesinden dinledik yani. E şimdi ama Allah işte ezelde kime bedbahtlık yazısı yazdıysa zaten o şu dünyaya çıktığı zaman da neyle meşgul oluyor? şakilikle, şekavet bedbahtlıkla meşgul oluyor neyle meşgul oluyor? Resulullah'ın şanının şerefini düşürtecek kitap yazmakla meşgul oluyor yani e şimdi sizin gibilere, bizim gibilere Resulünü met etmekle meşgul ettiriyor Rabbim çünkü bizim ezelde bu tercihimizi bildi Rabbim e biz bahtiyarız elhamdülillah ama Allah kaymaktan muhafaza etsin Bizim de sonumuzun ne olacağını şimdiden kestiremeyiz. Ama şu andaki halimiz bunun delilidir. Ama Allah ezelde adama kötülük kararı yazdıysa onu Allah bilerek yazıyor. Ama o adamı da dünyaya çıktıktan sonra iyi bir iş yapmıyor. O da peygambere düşmanlık yapıyor. O zaman Burada kör olan ahirette de kör olacak ayetini okuyor. İsra suresinden e demek ki Allah bizim gözümüzü burada açsın ki ahirette de kör katmayalım inşallah. Resulullah'ı burada tanıtsın ki Kabirde de bu benim peygamberim diye tanıyabilelim inşallah yani Kör kalmayalım Sallallahu aleyhi ve selleme salate Allah Habibine öyle salat etsin ve, sel ve selleme Selam etsin ki salaten tenmu O salat hem kendi kendine büyüyen ağaç gibi artsın Ve tünma Hem de melekler tarafından onun ecli sevabı devamlı Artırılsın Ve ale ali Allah onun ehli beytine de salat etsin Ve selleme selam etsin Teslima Son derece muazzam salatlarla ve selamlarla Rabbim onlara tebliğ etsin. Emmabat şimdi bundan sonra gelelim. Eşrak Allah kalbi kalbeki ben varil yakîn. Allah benim ve senin kalbini yakîni iman nurlarıyla aydınlatsın diyor. Kazıyaz hazretlerinden bir dua aldınız şimdi. Önce kendini söylüyor çünkü hadiste Resulullah buyuruyor, dua yapacak adam önce kendinden başlasın, sonra cemaata yapsın. Hadis-i şeriflerde sünnet böyledir. Onun Allah benim ve senin kalbini yakın demek şüphesizlik nurları. Allah şüpheyi kaldırsın, gözle görmüşten perde açılsa görmekten daha ileri bir iman versin. E, o nurlarla senin benim kalbim parlatsın. Amin. Allah sana da bana da diyor takva sahibi velilerine yaptığı lütuflarını yapsın. Amin. Amin. Yetmedi mi sana? Kazıyaz dua diyor. Ben mi diyorum? Evet. Kim okuyorsa bu kitabı o duaya devamlı alıyor. Ellediğine şeref hemullah ve bi'nuzulküse. O ev, evliya ki o veliler, dostlar, Allah onları mukaddes konaklarla, cennetteki yüce makamlarla şereflendirmiştir. Ve <gülüyor> minel Allah onları bütün yaratıklardan uzak tutmuştur. Kendi ünsiyetiyle müstehnis etmiştir. Ne demek evliya Allah ne istemez? Biri gelsin, biri gitsin, birinden konuşayım. Onlar ne ister? Rabbimle baş başa kalım. Zikirle meşgul olayım. Bizde öyle bir şey yok. Bu çok kötü bizim durumumuz. Evde yalnız kalsak bunalıma giriyoruz. Biraz boş kalsak ya birini arıyoruz ya beni ara diyoruz. Biz ne durumdayız? El istinası bin nâs bin iflas. İnsanlarla alışkanlık peydat edip illa bir ses duyup bir de bazıları çok merak. Ya sessizlikten çarptık bir ses duysam ya. Onun zaten radyo açıyor, televizyon açıyor onu açıyor, bunu açıyor. İnsanlarla ünsiyet kurmak iflas ettiğinin alametlerinden Demek iflastasın. Sen Rabbinle zikirle meşgul Boş kaldın ne nimet. Keşke bana nasip olur inşallah. Ya Rabbi bir boş kalsak. Bir, bir, uğraşayım mı? Canımız çıktı ya. O bir şey konuşuyor, bu bir şey konuşuyor. Mübarek. Ama ne yapalım sizin vazifedir. İnsanların hakkı hukuku var ama sen boş vakit buluyorsun da bir de ne diyorsun? Birini çağırsam da konuşsam. Sen deli misin ya? Rabbinden ünsiyet kursana. Ha? Allah dostlar ne yaptı diyor? Kendi ünsiyetiyle e, ne yaptı şey? Rabiatul Adviye razı yallah ne derdi? Öyle geldim ki fil fadi muhaddisi ve bahd cisb Ya Rabbi diyor, kalbimi sana verdim. Sız seninle konuşuyorum ama yanıma gelen bir şey soran varsa da ona da vücudumu serbest ettim. Yani bir kadın geliyor bir şey öğrenecek ondan. Ona cevap veriyorum ama hiç onunla uğraşmıyorum. Çünkü bedenim onunla, ruhum senle. İşte işi otomata bağlarsan bu iş böyle. Ya Allah diyor o dostlarına yüce makamlarla şeref verdi. Onları yaratıklardan kesti, kendine ünsiyet peydah ettirdi. Onlara kendini bilmeyi nasip etti Allah cümlemize. Kendi marifetinin ihsan etsin, onu bilmeden ölmekten muhafaza etsin. Allah'a bilmemek büyük bela, kanserden büyük bela. Marifetullah, Allah'ı tanımak, itikadı eli sünnete göre hem zahiren tanımak, sonra kalben tanımak, sonra ruhen tanımak, her mertebenin şeyi var, Tanıma bir var. Ama Allah Teala en mükemmel marifeti bize ihsan ederiz. E yolunda bulunursak. Ve müşahedeti acayibi melekutî. Allah onlara melekutunun manevi alemin en acayip şeylerini gösteriyor o velilere. Değil mi? Arşı görüyor. Levhü mafuzu görüyor. Ya imtihanları görüyor. Onun için Evliya Allah'tan birisinin, müridinin keşfi açılıyor. Keşfi açılıyor bir de bakıyor. Levhü mafuzu görüyor. Levhü mafuzda da şeyhini bozuk yazıyor. görüyor, Şakilerin defterinde görüyor. E bu sefer buna ne imtihan görüyor musun? Müritte keşfin açıldı mı o da sıkıntı yani. Bu sefer ne yapacağım, ne edeceğim bunalıma görüyor. Dayanamıyor, dayanamıyor. Ondan sonra da görüyor. Efendi Hazretleri ne var? Ben senin müridinim şuyum buyum ama ee benim keşfim açıldı epeydir de sana diyemiyorum. E ne, neyse demesen de fark etmiş Biliyoruz. Efendim ne oldu? Ya çok korkuyorum, dem diyemiyorum. De ya! Ya sizin diyor isminiz Lev-i Mahvuz'da şakilerin arasında. Evladım dedi. Ben onu ne zamandır görüyorum. Ama başka kapı yok ki. Yo, Allah beni kötü yazdı diye ben de dedi. Kapıyı mı değiştireceğim? <gülüyor> Mecbur bu kapıda duruyoruz. Hemen lev-i muhafızdan, alınıyor isim. Saidler. Yani orada bir cilve var. O mürit de öyle imtihana geldi. Mürit kayacak gidecekti yani. Şimdi mesele ne? Ya onların gördüğü ya bir tasavufa giriyor. Adam en ufak bir de bakıyorsun neler gör be Ya bu velilerin büyükleri neler görür? i̇mam Gazali diyor ki melekleri açıkça görürler diyor. Görüşürler. Melekler oturur diyor i̇mam Gazali diyor bunu tasavvuf eylinin büyükleri hakkında. Onların gördükleri alemleri sen nerede göreceksin? E şu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifatname'de yazdığı denizin dibinden göğün üstünden öyle bir hesap yapmış ki şurası şu kadar metre diyor şurası şu kadar hepsini şöyle bir şey. Şimdikiler ölçüyorlar, biçiyorlar. Bunlar da yaklaşıyor işte bir yarım metre falan. Yine bunlarınki yanlış. Tabi ölçüm hatası bunlar da. O çünkü metresiz yaptı onu. Onda hata olmaz ki. Yani adamlara Allah bütün melekütü açmış ya. Yani. Dostlar böyle. Ve atâri kudreti Bütün gücünün eserlerini onlara göstermiş. Bi mâ mele kulûbe Allah kalplerine sevinç doldurmuş. Niye Evliya Allah hep sevinçli? Neşeli gülüyorlar böyle yani şey olarak bakıyorsun ona Çünkü Allah'ın kudretini bildiği Ne biz de gidiyoruz. Efendi Hazretleri ne varacak? Gazze bombalanıyor. Orası kırıldı. Burası yıkıldı. Amerika şöyle. Dua buyurun. O bakıyoruz rahat. Niye? Allah'ın gücünü biliyor. Kaç kere derdi bunu? Aynı Allah duruyor. Biz aynı kul olalım. Bu ağızlarda söylerdi bunu. E bu aynı Allah duruyor. Biz de lafını yapıyoruz. Ama aynı güce, aynı gücün eserini görmüş değiliz. Allah bize de gösterir inşallah. İşte o velilere Kazıyaz'dan dua aldınız. O velilere katsın sizi diyor. Onların lütuflarından size de versin diyor. Ve vellehe ukulehu fi azametî hayraten. Allah onların akıllarını diyor. Dostlarının akıllarını, kendi büyüklüğünü göstererek şaştı bıraktı. Şaşkın bıraktı diyor şaşkın bırak çünkü Allah en iyi bilen kimdir? Efendi Hazret çok okurdu mu? Aarofu nasibillah yashdu İnsanlar için Allah'ı en iyi bilen Allah'ın eserleri yaptı, yarattıkları hakkında en çok hayrete düşendir. Bu makamı ben Efendi Hazret'inde görmüştüm. Çok. Nereye gidersin böyle? Bir balık görürsün. Allah Allah şu. Onu ince göğe bakar, yere bakar, şuna bakar. Her baktığında Allah Allah Allah Allah. Niye şaşı şaşıyor kalıyor? Tehayyürbul marifle gidelim. Cemal-i O Allah'ın kudret eserleri, marifetleri Allah'ı bilmek için şaşkınlık lazım. Sübhaneven tehayyera fi ukul. Bunu çok okurdu. Öyle bir Allah ki sanatının çözeyim derken bütün akıllar hayran kalıyor, şaşıp kalıyor. Hiçbir akıl bilgitçileri bir şey çözemiyor teknoloji onun sanatının şeyini, gücünü. E dolayısıyla Allah onların akıllarını büyük, kendi büyüklüğünde hayrete düşürüyor. Yani o, o bir göğe bakıyor, yere bakıyor, denize bakıyor Veyahut Allah'ın bir mahlukuna bakıyor Hayran oluyor, kalıyor. Ne gibi? Sen, sen de bir yeni model araba gördüğün zaman Daha böyle şaşırıp kalıyorsun ya İşte öyle. Sen kulların Sanatlarına şaşmışsın Evliya da Mevla'nın sanatlarıyla Hayran olmuş. Farkımız Bayağı var değil mi? Evet Artık Allah'ın dostları bu hale gelince Ne yaptılar? Dertlerini bire indirdiler O dertte ne derdi oldu? Allah derdi o onun hadislerine bunu cü alı hemmen vahide. Dertlerinizi bir derde indirin. Şimdi evliya Allah hesap etmiş kitap etmiş. Bakmış ki benim derdim kaç tane? Oho, karım şöyle olsun, kızım böyle olsun, oğlum şöyle. Olsun. Şunu yiyeyim, şunu şu Yani insanın çok ihtiyacı var. Peki diyor ben bu kadar derde kafayı takarsam ben bunları görebilir miyim? Baş edemem. Çünkü yaratma gücüm yok. E bu zaman bu kadar derdi. Peki bunların hepsine yeterli bir var mı? Var. O da Allah'tır. E madem ben onunla dertleneyim. Ben sırf Rabbimi düşüneyim, o da bütün bu işleri gör. Anladın mı şimdi mesele nereden alıyor? Biz ne yapıyoruz? Biz şu dertle uğraşayım, o bitince bununla uğraşırım derken ölüp gidiyoruz, dertleri bitiremiyoruz. Ama Rabbimize kavuşma derdimiz olsa, zikrimizi, fikrimizi, rabıtamızı, murakabemizi güzel huzur üzere yapıp haramlardan sakınaraktan Allah'a bir kavuşsak, daha bir dert kalmadı. İşte evliyanın işi bu. Ama efendi baba Alaeddin Efendi öyle der. Mevla öyle buyuruyor. Dertlerinizi bir derde indirin, o da benim, bana kavuşma derdi olsun. Yok, dertlerinizi çok tutarsanız, hangi dert çukurunda batsanız, boğulsanız aramam sizi Allah buyuruyor. Yani hangi vadide elak olsanız, senin derdin çok, ben seninle uğraşmam Allah buyuruyor. Ama derdin Allah ise, her işine Allah yetişecek. Celle şahanehu Celle celaluhu. Velem yaruf iddârayni gayrı ovu İki canında da evliyaullah ne görmedi? Allah'tan başka bir şey? Kırmıyor. Hep onun sanat eserlerini görüyorum. Ne diyor? Her şeyden önce Allah'a gör. bade Her şeyden sonra Allah gör. İstiyim lezzetli suda Allah'ın sanatını buldum. Bir su içiyor, suyun tadında hemen Rabbini iç. Bir yemek yiyeyim hemen Allah. Biz de ya bunun tuzunu niye ekip koydu falan? Biz onla uğraşıyoruz yani. İşte onlar iki cennet ahirette de onlar Allah'tan başkasını görmeyecek. Huru gelse hilman vilden gel. Ne diyor? Bir şeyle uğraşmam diyor. Ben Rabbimle beraber olacağım. Diyor. Öyle bir cennet var. İnnella cennete. Ne, ne huri var, ne köşk var, ne bir şey var. Cennette öyle bir mertebe var. Sırf Allah tecelli ediyor. Onlar da hayran olmuş kalmışlar. Ne yemek var, ne iş var. Ya Bu hadisi okurdum. Hurşit Efendi rahmetli dinlerdi. Derste başlardı ağlama. Ağlar, ağlar. Dua mua. Yemeği de çok severdi. Peşinden biraz dur. Abi derdi. Hiç yemek hiç mi yok ya derdi. Orayı anlayamadım derdi. Belandı. Ya mübarek. Yemek mi lazım olur? Tecelli var ya falan da Aşık adam ama işte tabii bu mertebe meselesi şimdi Efendi Hazretleri gibi insanlar nerede yani şimdi? Veli çok ama Efendi gibi insan. Nerede? Böyle veliler görüyoruz yani. Hep Efendi'nin yetiştirdiği veliler de çok var ama işte peşinden hiç mi yemek yok? Sorar ya. O dayanamıyor. Ama ahirette görecekler tabii. İnşallah gördü o. Hurst Efendi kazananlardan oldu. Fahım bir müşahede cemali ve celaliye tedamun. Allah ne görür? Bazen Allah'ın celal ve heybetini görür. Bazen Allah'ın cemal ve lütfunu görür. İkisinden. Çünkü dünyada ikisinden başka bir şey ya sevdiğin bir şey oluyor ya üzüldüğüm bir şey. Seni sevindirense cemal, seni üzen bir şeyler çıktıysa meydana celal, heybet var. Azamet var. Onlar her ikisiyle de ne yaparlar? Nimetlenirler. Yunus'un sözü gibi değil mi? gelse celalinden cefa veya cemalinden vefa ikisi de gönle safa narın da hoş nurun da hoş hoş dur bana senden gelen yahut efendim yahut hilahat yahut kefen yani kefen de gelse, kaftan da gelse gül de gelse, diken de gelse senden geldiyse hoş bunlar böyle aşık Yunus, sana kuldur ister yaşat ister öldür ister ağlat ister güldür narın da hoş, nurun da hoş yani meselesi. Celalini de görse nimet, cemalini görse nimet. Hasta oldu, kanser oldu, haberi geldi, zevkleniyor. Allah Allah. Makama bak. Niye dosttan geldi? Sevgilin her şey sevgili. <gülüyor> Biz bunları konuşmamız da büyük iş ha. Yani inşallah taklitten tahkike doğru gideriz. Ve beynâ fâli kudretî ve acâibu azâmetî yetereddûn O veliler ki, kudretinin Allah'ın kudretinin eserleriyle Büyüklüğünün acayip şaşırtan efendim, sanat harikaları arasında dolanıp duruyorlar. Devamlı. Ondan o gözü oraya alsa başka bir kudret eseri, buraya baksa başka bir kudret eseri. Onlar öyle. Yerken başka kudret eseri, abdest bozsa başka kudret eseri, evlense başka kudret eseri. Çünkü bütün fiiller Allah'ın sanat eserleri. O yaratıyor, o yaratmadan kimse kıpırtanamıyor ve bilinçtaalayı ve her şeyden kopuyorlar Allah'a ekleniyorlar eklenmek bizim bildiğimiz manada yapışmak değil kalplerini ona bağlıyorlar ve sadece ona güvenmekle izzet buluyorlar şimdi aziz kimdir hele aziz men billah aziz izzetini Allah'tan alandır çünkü aziz Allah'tır ona güvenen de azizdir ama Amerika'ya güvenen aziz değildir zelildir seni yarı yolda satar satmasa bile Amerika yarın işi biter de ne olsun zelil Yahudi'ye güvensen, ben Yahudi ile arayı bağladım artık dünyada bana zeval yok desen rezil olursun. Zaten Yahudi adamı rezil etmek için öyle irtibat kurar. Ve sen kimle uğraşacaksın? Hangi zengine dayandın? Ha, bu zengin o, bunu milyar dolarları var bu adamın. Bununla benim aram iyi, bana bir şey olmaz. Yazıklar olsun. Onlar ancak Allah'a tevekkül ederek izzet bulurlar. Münafıklar da Yahudi Hristiyanlarla iyi geçiniyorlardı. İzzet arıyoruz diye. Soruyorlardı ya siz ne görüşüyorsunuz bu Yahudilerle diyorlardı münafıklara Onlar da diyorlardı ki ya e bunlar aziz adam para çok nakit yok, herkes sıkışıyor, bunlara işi düşüyor. Allah'tan soruyor da yapta hunaynde izzet. şerefsizlerin yanında izzet mi arıyorlar? Fe inne'l izzete lillahi cemia. İzzet Allah'a ait. Onun için dostlar Allah ile izzet bulurlar. Lehicine hep şunu telaffuz ederler. Bir sadika kavli Allah'ın şu doğru sözünü ağızlarından dillerinden düşürmezler ki Allah Kur'an'da ne buyuruyor En'am suresinde Bulillah Efendim, Habibim sen sıkıştın mı Allah de rahat zamanda Allah de devamlı Allah de sonra da müşrikleri kafirleri, munafıkları bırak daldırmışlar batıla oynasın gitsinler cehenneme kadar yolları varsa. sen vazifeni yaptın işte ne diyor ne dua etti bize şimdi ey kardeşim dedi sen diye hitap ediyor Hepimiz o seniz, kitabın muhatabı olduk şimdi, ders talebesiyiz. Allah sana diyor, bu velilerine lütfettiklerini bana da sana da lütfetsin. Amin. Bu acayip bir duadır. Neler saydı bak. Fe inneke kerrarte aleyyesü'al. Sen benden çok istekte bulundun, tekrar tekrar. Bu malum bir muhatap olabilir diyor şarihler veya herhangi bir muhatap yani ümmetin ihtiyacı olduğunu fark ederek bunu yazdık. Şu anda biz Gazel yazın bu kitabına her gün günden daha muhtaç olduk. Çünkü onun ispat ettiği faziletler inkar edilmeye başlandı Resulullah hakkında. Onun için o bize çok iyilik etti. Şimdi daha iyi çıktı iyiliği. Sen diyor benden çok istedin. Fi mecmuin bir derleme yap dedin bana. Yetadmenü'l ta'rif o tanıtsın, tanıtma içersin. Neyi tanıtsın? bir kadril Mustafa Aleyhissalatu Muhammed Mustafa'nın kadri kıymetinden hepsi olmaz bir kısmını bari tanıtıt bize dedin. Biz de dedik değil mi? Biz de istiyoruz değil mi? Şimdi şimdi bilebilecek sorsa? ya Resulullah'ın biraz kıymetinden bir şeyler bize anlat yani mübarek. Senin ilmin var diyoruz. Ve <gülüyor> ma'iyetu'l-Resulullah'a karşı ne yapmak lazım? Min <gülüyor> tevkirin hürmet olarak ve ikramin tazim ve değer vermek olarak. Ve ma azim O büyük kıymet şeref sahibi Resulullah'a gereken hakkı yerine getirmeyenin durumu ne? Bir de bize bunu anlat. Evkastarafi hakkı nasıb-i il-celil kulamete Onun yüce makamı ve mertebesi hakkında bir tırnak ucu kadar, tırnak kesintisi kadar bile noksanlık yapanın durumu ne olacak? Bak bak, bunları diyor hep baba açtım diyor. Bu kitabın sonuna doğru map açmış bunlara. Şöyle diyen ne olur, böyle diyen ne olur? Bu işler kolay mı öyle peygamber hakkında konuşuyorsun? Sen benim hakkımda mı konuşuyorsun? Kim o? Bir de kitap yazıyorsun. Bir de Müslüman mahallesinde Sallonga satıyorsun. Bir de bu kadar peygambere bağlıyım diyen insan seni seyrediyor. Seni dinliyor, senin konferansına tefsir dersine geliyor. Hıtamı yapıyorsun Bostancı Merkez'de, bütün Müslümanları dolduruyorsun. Oysa onların peygamberine hakaret ediyorsun. Bu millet de uyuyor. Allah uyandırsın bu. Ben böyle uyuşuk bir şey görmedim daha. Ben böyle bir zaman görmedim daha. Yaşı az ama böyle değildi on yirmi sene evvel. Ne yaptılar böyle oldu? Birden bu bu şeyler bitti mantar gibi ya. Yirmi sekiz Şubat'ın kötü dölleri. Çünkü o boşluk verdi. O boşlukta bun ama bunların gerisi de var. Adam on yedi sene evvel kadere inanmak şart değil diye kitap yazdım diyor. Ama tabii şimdi şimdi çok tutturdu. Çünkü ortalık boş. Vadi boş olunca tilki vali olur. Şimdi bırakalım başka işleri. Anamızı, babamızı, müdafayı. Bırakalım karımız, çoluk çocuğumuzu, müdafayı. Herkes bıraksa şu geçim dertlerini. Allah yedirir, çiririr. Hepimiz onun rızkını yiyoruz. Şimdi şu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ikram, tazim, tevkir, hürmet ne gerekiyor bize? Ben Arif Han'da yazdım işte bak. Ne diyorum burada? Adam beşerin en üstünlüğünü, bazı üstünlüklerini inkar ederken biz o sevgiliye vefa borcumuzu nasıl ödeyeceğiz biz şimdi burada bu zamanın ümmetleri olarak müşahade altındayız kainatın efendisi onu da görüyor seni de görüyor Allah Kur'an'da öyle söylüyor Habibim size şahittir görgü tanığıdır o görüyor vazife yapalım kardeşim öyle şiacılıkla caferilikle iğrancılıkla ehli numaraları yapıp da Rasulullah ondan sonra bütün faziletlerini inkar et şu da yok bu da yok milleti uyut biz Osmanlı ecdadımızın atalarımız çok kıymetli insanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dua ettiği insanlardır. Ne güzel ordu buyurduğu ordudur bu. Müslüman Türk ordusu Hazreti Fatih'ten. Evveli de öyleydi. Sonrasında da bu fazilet tescil edildi. O zamana kadar kime nasip olacağı belli olmadığından Araplar çok geldi gittiler. Muhasaralar. Ama bu Türk ordusuna nasip oldu. Allah Teala böylece İslam ocağını daim etsin inşallah. Peygamber sevgisiyle yoğursun inşallah. Sahip çıkalım peygamberimize sahip çıkarsak o bizi asla mağlup ettirmez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Osmanlı icadımız bu şifa-i şerife çok değer verdiler. Resulullah'ın meddiyesine çok değer verdiler. Mevlid gecelerine, mevlit aylarına çok değer verdiler. O padişahlar ne kadar hürmet tazimler yaptılar. O Medine, Medine'ye giden eşyaya bile nasıl hürmet yaptılar. Medine'den gelen bir şey, Mekke'den gelen bir şey nasıl başlarına tac ettiler. Onun için Allah da onlara 700 senelik, 1000 seneye yakın Değil mi? Ta Selçuklu'dan daha geriden tutarsan bu bin senelik bir hükümetleri var bu. Müslüman Türk milletinin. Bunlar hep peygamber sevgisinde zirvedirler bu. Yani Türk milletinde de saygı çok fazladır. Şimdi hakikaten Araplar bile bize imreniyor. Seyit Mahalli Hazretleri gelirdi derdi ya bizim millette de derdi bu kadar saygı yok. Kur'an'ı otururlar üstüne. Kur'an'ı yastık yaparlar. Efendim peygamberin sakalı şerif sen bak değişik değişik insanlar var. Onlar da çok bozdu bu İngilizler, ajanlar, Vahabiler yani. Yine Türk milletinde bu Osmanlı ecdadımızın bereketiyle peygamber sevgisi, mukaddes emanetler sayacak. Hırkasına cami yapmış, ziyaret için hırka şerifini. Sarayı bütün dairel en güzel yerlerini bölmeleri, mukaddes emanetleri ayırmış. E bu ecdadın torunlarıyız. Bizi bu yoldan ayırmak istiyorlar. Burada dış güçler var işin içinde. Bu dış güçlerin etkisi var. Biz buna aldanamayız. Onun için biz bu derslerle Rabbimiz'i yeniden toparlayacak inşallah ve ben sana toplamak istiyorum mali eslafina ve emnetina geçmiş büyükler müçtehitler alimler muhattisler fakihler bu konuda neler yazmışlar ve ubeyyileu bi tenzili suren ve ben diyor suretlendirerek misallerle örneklendirerek senin tam anlayacağın hale getirerek geçmiş bütün evliyanın ulemanın Resulullah'ın şanı hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. yazdıklarını sana bu kitapta toplayacağım diyor inşallah. Feale. Evet, sen bil ki rahimeke Allah sana rahmet etsin. Amin hepimize. Enneke hammelteni min zalike emran imra. Sen bana diyor ağır iş yükledin. Ve rakteni iman edip seni ile usra. Beni teşvik ettiğin bu işte bana zorluk yükledin. Çünkü bu kolay bir iş değil. Ve kayteni bir mukellefteni murtakan sahabe. Bana beni mükellef tuttuğum bu vesileyle beni çıkılması zor bir dereceye zorladın mele kalbi rohba, kalbim korkuyla doldu. Fe el kelam fi zalik, kainatın efendisi hakkında konuşacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kelam, esed'i tekriyre usul, bir takım kaideleri ikrar et, yani beyan etmek gerektirir. Ve tehrira fusul, bir takım fasıllar, baplar yazmak gerektirir. Ve keşfe an gavami ve dekaika, min ilmi hakaik, hakikat ilmi, manevi ilimlerin derinliklerini, inceliklerini açmak lazım gelir. Mimma yecibu linnabî sallallahu aleyhi ve sellem, ve yullafu ile Resulullah'ın hakkında ne lazım? Ona ne nispet edilmesi lazım? Ev yemteni onun hakkında ne dememek lazım? Evye Cüz'ü Ali onun hakkında ne demek caiz? Ne demek caiz değil? Onu nasıl düşünmek caiz? Nasıl düşünmek caiz değil? Ve marifetin Nebi ve Rasul Nebinin farkı ne? Rasulden Rasulün farkı ne? Nebiden Ve Risale ve Nübüve Risalet ne demek? Nübüvvet ne demek? Vel muhabbeti vel kille Kullet Hulle. dostluk İbrahim Rahman. muhabbet Habibullah Allah'ın sevgilisi Dostluğun ne farkı var? Habib sevgilinin ne farkı var? Burada çok iş var. Bu yüce derecenin yahu allah Teala ve tekaddes Hazretleri yaratıcı olarak tek. Alemi vü vücutta, ilahlık aleminde ortağı yok. İmam-ı Rabbani diyor ki Muhammed Mustafa da sallallahu aleyhi ve sellem bu yaratılanlar alemi imkandır. Bu alemi imkanda Resulullah da tek. Bir tane ortağı yok kaside bir de diyor münezzehün şerik in Hiçbir güzellik vasfında bir peygamber bile ortağı olamaz diyor. Münezzehtir. Allah nasıl münezzehtir? Ortağı yok ilahlıkta. Resulullah münezzehtir. Onun ortağı da yok Allah'a kullukta. O öyle biri. Sen bu nasıl normal? Bir de diyor ki diğer peygamberlerden de üstün değil diyor. Ya İslam oğlum. Öyle diğer peygamberlere üstünlük üstünlük diyor. Onları da dememek lazım diyor. Allah. Bu kadar ayet var, hadis var. Sen ne yapmak istiyorsun? Sen bu peygamberi niye düşürmek istiyorsun? Sallallahu aleyhi sen bunun faziletini sen indirsense sen nereye çıkacaksın? Sen nereye çıkacaksın? Ya bu bir ben bir bir kişiden bahsediyorum da bu bir nedir? Sembol olmuştur. Yoksa bu kafada olanlar var ilahiyatta çok. Çok hocalar var ilahiyatta. O güzel aziz bayındır çıktı. Diyor ki peygamberin çok hatası oldu diyor. Çok hatalaracak diyor. Kur'an'da hepçi var diyor hataları bilen. Adam böyle konuşuyor peygambere, sınıf arkadaşı gibi konuşuyor. Aziz Baynır öyle. Öbür bayraktar bayraklı. Ne mevlidi var diyor, ne gecesi belli, ne doğduğu sene belli hiçbir şey diyor. Ya o da geçen gün bir kanalda öyle. Ben bunları hep din, rastlıyorum. Veya arkadaşlar çekiyor bana dinletiyor sonra. Yani ben nasıl dayanacağım? Efendim Hazretleri için dedi. Çok ağır yükün var, derdin var. Allah size de o dertten tattırsın inşallah. Hepimiz aynı dertle dertlenelim inşallah bu Resulullah'a müdafaa derdi olsun da onun bize ihtiyacı yok tabii ki. Ama bu şu rezillik olur mu ya? Onun için bak ne diyor Yaz Hazretleri? Bu işler zor, bu ilimler zor. Ve hâhuna mehâ Burada ne çöller var. Öyle efendim geniş sahralar var ki. Tehârû fîhel kata. Kaya kuşu bile diyor burada şaşar. Halbuki kaya kuşu öyle bir kuşmuş ki on günlük yola gider yolunu kaybetmeden döner. Dibindeki suyu görür toprağın kaya kuşu diyor ki buradaki çöllerde diyor bu bu konulardaki mazilerde e, kaya kuşu bile yolunu şaşar diyor. Ötek suru hiçbir adım diyor burada yeterli gelmez. Kim ne kadar adım atarsa atsın adımlar noksan kalır diyor. Çünkü kim diyebilir ki ben Rasulullah'a tam anlattım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biri diyebilir mi? Ancak Allah anlatabilir. Allah'tan başka hiçbir kul onu anlatmakta yeterli olamaz. Ve Mecahilü, bir de bilinmedik işler var. Tezillü fiyel ehlâm. Yani akıl, fikir yoldan çıkar. Ama illem bir alemin, ilmin ve nazarin sedid, eğer doğru bir bakış ve dini ilimler alemleriyle, nişanlarıyla yol bulmazsa bir akıl peygamber hakkında o akıl ne yapamaz? Yolunu bulamaz. Çünkü ne diyecek? E o da benim gibi bir beşer, e o da uyudu, o da evleniyor. E o da tuvalete çıktı, abdest bozdu. E ne olacak o zaman? O da benim gibi, ben de onun gibi işte. Mesele burada. Anladın? Marifetül veli sahabı marifet ile evliya diyor ki, bir evliyayı tanımak Allah'ı tanımaktan zordur. Çünkü Allah'ı tanıyorsun diyorsun her şeyi o yaratmış. Uyumaz, yemez, içmez şu bu Allah'ın sıfatları münezzeh. Bu sefer tabii ki Allah hemen fark ediliyor. Ama şimdi bu diyorsun, bu adam velisi, Efendi Hazretleri'nin yanındasın. Allah Allah, bu Efendi Hazretleri büyük evliya diyorlar ama Öyle diyorlarla değil işte. Ben 35 senedir yanındayım işte. Gel bakalım aklım bir şey almış mı hala? Ondan bir şey anlamış mıyım? Ama şimdi bakıyorsun a yemek yiyor. Bakıyorsun aa uyuyor. Aa hasta oldu hastaneye kalktı. Ne olacak bu sefer? E bunun benden ne farkı var? Çüş. Sen kimsin? O kim ya? O Allah'ın dostu. Daha diyor. Onun için diyor. Allah'ı kemaliyle, cemaliyle tanırsın da diyor. Veli'yi nasıl tanıyacaksın diyor. Çünkü peygamberler geldiği zaman yavurlar ne dedi? Ebeşarun yehtu ilena. Ya melek niye gelmedi? Bu da benim gibi yemek yiyor, sokakta geziyor. Bu bu beni hidayet edecek dedi. Fe keferu ve tevelle. Onun için kafir oldular, yüz çevirdiler. Biz insan istemiyoruz dediler. Hastegnal Allah, Allah da ben sizin gibi kul istemiyorum dedi. Allahu ganiul hamid. Allah zengin, sana mı muhtaç? Bütün millet peygamberin haline konuşsa. Allah'ın ne seçe ya? Peygamberin ne seçe Ama burada şaşırtıcı nokta neresi? Bu da bizim gibi bir beşer. Yani yemesi, içmesi, uyuması, hastalanması, yaşlanması, unutması ne oluyor? Kubbe. Ne demek kubbe? Ha burada kubbe olsa dışarıdaki, bunun altındakini göremiyor. O vasıflar kubbe oluyor. oncu evliya evliyâ-i tehtekû bâbi gayri, Dostlarım benim kubbelerimin altındadır. Benden başkası onları tanıyamaz. Nice evliya vardır diyor. Kapıdan kovarlar diyor millet. Hadi git ya şu vaziyette bak. Adam evliyadır. Ama Allah tanır. Sen tanıyamazsın ki. Burada da Resulullah Efendimiz'i Mevla tanıtmış. Resulullah Mevla tanıtmasa zaten bizim hiç mümkün bir konuşacak dilimiz yok. Ama buyuruyor ki ben onu şöyle yaptım, şöyle yaptım, şöyle yarattım, üstün yarattım, faziletli yarattım. Onun için burada ilim alemi lazım, ayet, hadis nişanı lazım, o alemin arkasında gidersek onu tanırız. Bu nişana bakmazsak ayet, hadisi devreden çıkardığın zaman akıl kalıyor. Akıl da bu yolda yaya kalıyor. Aklına bakan o da insan, ben de insan diyor. İşte akılcıların sonu nereye varıyor? Ne ilimleri var? Ne oldu ilimleri kurtaramadı onlar? Çünkü ilimi, sade ilim yeterli olmaz ki. Ak, aklı bırakacağım burada. Ayet hadis geldi mi? Akıl konuşamaz. Bitti. Ben diyor arkamı görüyorum diyor. Bu da diyor ki nasıl görüyorsun? Allah Allah. Ya Bukhari hanede görüyorum diye ne karıştırıyorsun ya? Yani bunların hepsinin kafası böyle. İsa Aleyhisselam ikinci kat semada şimdi duruyor Kıyamet gır inecek kesin mütevatir iman meselesi ne diyor Süleyman Ateş ya nasıl duracak oksijen yok diyor ya e şimdi profesör olmuş ilahiyatta bu kadar ciddi tefsir yazmış adam oksijen yok diye bu hadisi inkar ediyorsa burada din iman kalmıyor ki oksijen yokmuş Allah onu orada oksijensiz de yaşatabilir herhalde canım sana mı düştü Kur'an. Allah onu kendine yükseltti katına Kur'an diyor yükseldi diye canım. Ayet var burada. Oksijenin hesabı mı olur? Ama bunlar profesör, bunlar ilahiyatçı, bunlar yaşlı başlı hoca. Ne oldu bunlar? Lütfen akıl mantık işletmeyelim. Ayet hadis varken akıl mantık sadece neye yarar? Onları anlamaya yarar, yorum yapmaya. Kalkmaz. Kalkamaz. Ne aklım var da nereye gidiyor? Ve medahidu burada kayıntılı yerler var. Tehlikeli bölgeler var. Çünkü Resulullah Efendimiz demiş ki, ben de beşerimi unuturum. Mal bulmuş gibi, atladı İslamoğlu. Bak, kendisi de böyle diyor. İşte diyor, burada tehlikeli yerler var. Tezillü veylektem ayaklar kayar. Resulullah demiş ki, beni Yunus'tan üstün tutmayın. Beni Musa'dan üstün tutmayın. Bu da tak atlamış, bak, kendi diyor diyor. Ama öbür tarafta, yine Seyyidü veledi Adem, öyle fakir. Ben Ademoğlunun efendisiyim diyor. Adem de sancağımın altında diyor. Ben iftihar etmiyorum Orada başka sürü. E sen orada ayağın kayarsan kafanı çalıştıracaksın. Çünkü Yunus Aleyhisselam'a bazıları itiraz etti. Dediler bu Yunus Aleyhisselam niye ümmetini bıraktı kaçtı balığın karnına düştü bu nasıl peygamber falan. Hemen Resulullah işi ele aldı. Cık, Yunus çok üstün derecede benim arşta gördüğümü o balığın karnında gördü. Beni Yunus'tan üstün tutmayın ne demek? E Yunus aleyhisselam'un aleyhine konuşsanız kafir olurlar. Onun için o noktayı susturmak için orada öyle yaptı. Sen kalkıp da bunu teşmil ederekten peygamber öbürlerinden üstün değil. Ayet var, tilken Rusulü, ben peygamberlerin kiminin kiminden üstün ettim. Bu kadar ayet var, kimini kiminden üstün ettiyse, Muhammed Mustafa'nın üstünlüğü tartışılmaz ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tartışılmaz. Biz Resullerin arasında ayrım yapmayız. Ya o peygamber olduklarına imanda ayrım yapmayız demek, kardeşim bunları karıştırıyor birbirine sana bir ayet getiriyor sen de öbürünü bilmediğin için vay anasını diyorsun işte diyor ki şifa sahil burada kayıntılı yerler var yer kaygan zemin, zeminler var ayaklar kayar illem te'atemit ala tevfikun minallah ve te'yin eğer Allah'ın muvaffak kılmasına ve Allah'ın desteğine Allah'ın yardımına dayanmazsa ayak o ayak burada kayacak diyor İnşallah bizim ayaklarımızı Rabbim kaydırmayacak Lakin li ma rajadtu li ve lek hada sual ve cevab min nawal ve cevab. Ama diyor sen benden böyle bir kitap yazmamı istedin. Senin bu isteğinde de benim buna cevap vermemde de ben baktım ki çok büyük sevap ve mükafatlar olacak. Bi tarifi kadri'l cesim ve hulku'l azim. Resulullah'ın kıymetli şanına, yüce ahlakını tanıtma babında ve beyani hasaisu ile dilem tecme' kabulü fi mahluk ondan evvel hiçbir yaratıkta toplanmamış o kadar faziletlerini beyan hususunda ben yeterli gelmem ama ne yapayım şimdi sen istiyorsun ben de yazmam gerekti. çünkü cevap Allah vaadetti ve me'yudenullahu teala bi min hakki allazi rafa'u'l hukuk Allah'tan sonra kimin hakkı bizde en üstün hak Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi işte diyor o hakların en üstününe sahip olan peygamberimizin Hakkını ödemek için hem de bunu Allah'a karşı bir dini vazife ve ibadet olarak yapmamız gerekiyor. Şu anda bizim bu oturmamız nedir? İbadettir. Kur'an okumaktan bile üstün gelir. Çünkü ilimsiz Kur'an da fayda vermez diyor hadis. Çünkü Resulullah'ı tanımak lazım. Okursun okursun okursun ondan sonra bir hadisi o inkar eder. Sen de ona uyar gidersin. Ne olacak senin okuma? Peygamberin hakkı neyle ödenir diyor? Onun şanını anlatmakla ödenir ve bu da neye sayılır diyor? Allah'a karşı yapılan din ve ibadet sayılır diyor. Ne yaptığımızı anlayın da. Buraya da niye geliyorsunuz falan bunları bilin. Lieselkin ellezine utul kitap böylece Allah'ın kitap verdiği, ilim verdiklerin imanı artar. Ve imanen imanı olanlar imanı kuvvetlenir. Kesinlikle bu derslerden sonra imanınızın kuvvetlendiğini hissedeceksiniz. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Ayetler, hadisler ne yapar? Müslümanın imanını artar. Artırır. Ve lima haza Allahu Teala alallazina utul kitabe leyubayinu len-nas ve la yaktumuna. Bir de Allah diyor, kendilerine ilim verdiği kimselerden söz aldı. Ne dedi? İnsanlara bildiklerinizi açıklayacaksınız, hiçbir hakikatı gizlemeyeceksiniz. Biz de onun zekatını veriyoruz burada. Aa 13'ü. Ve lima hadethene Ebu'l Velid Şam bin Ahmed el Fakih rahime Allah bikurratay. Ben diyor, Ebu'l Velid bana anlattı Şam bin Ahmed el Fakih ben ondan okudum bu hadisi diyor. Kale haddesene l-Hüseyin muhammed Ona Hüseyin ibn-Muhammed anlattı. Haddesene ebul umerl ona Bize demiş o da şimdi. Ona oluyor tabii. Ebu'l-Umer'l-Nemeriyyü anlattı. Haddesene Ebu'l-Muhammed Abdülmümin. isimleri sayıyor şimdi. Bak. Kendisi daha Resulullah'a kadar kimlerden duyduğunun ismini sayabilecek kadar hem zamanı yakın hem hadis ilmine vakıf senet sahibi. Sen bu insan hakkında ne konuşuyorsun? Diyor ki bana şu bana şu bana 7-8 isim sayıyor tak Resulullah'a vasıt ediyor işi. Hadis de böyle kuvvetli. Muhaddis oluyor. Bak ben şundan o şundan sayıyoruz. Şimdi Ebu Muhammed bin Abdülmümin onu anlattı. Haddesene Ebu Bekir ona Ebu Bekir anlattı. Muhammed bin Bekir o da Bekir'in oğlu Muhammed. Haddesene ona kim anlattı bize diyor o da. Süleyman bin Bileş'az Süleyman bin anlattı. Haddesene Musa e bin İsmail. İsmail oğlu Musa anlattı. Haddesene Hamad. O diyor bize Hamad anlattı. Bana Ali İbni Hakem. Ali İbni Hakem anlattı. Hani ata kimden? Ata anlat, anlattı. O tabiindir. Ata kimden geldi nereye dayandı? Ebu Hureyre radıyallahu anh. En fazla hadis nakleden kim? Ancak ondan bir fazla var. Kim? Abdullah İbni Amr İbni Az. Ebu Hureyre derdi ki ben ezberden hadisleri naklederim. Ab, Ab, Abdullah İbni Amr İbni Az yazardı diyor. Yazdığı için o benden fazla yazmış diyor. Ama bende diyor yazma yok. Çünkü Resulullah ona dua etti. Dedi ki şu cübbeni entarini aç bakayım dedi. Dedi geldi Ebu Hureyre dedi ya Resulullah ben çok unutuyorum dedi. Ne yapacak? Dedi şu şeyini aç. Bu hadis Bukhari'de. Bukhari'de. Açtı, tükürdü. Ya Bukhari'de be kardeşim ya! Gidin siz iman edin ya! Tükürdü şeye. O o tükürüğünü böyle içine yedirdi, kapattı. O hırkayı, yani entariyi giydi. Ondan sonra diyor, hiçbir şey unutmadım. Ebu Ureyre'nin bütün ilmi o mübarek tükürüğe bağlıdır. Hafiz Rasulullah'dan diyor ki, ben Resulullah'tan iki kap doldurdum. Bir açık ilim verdi, bir gizli ilim verdi. Gizli ilimi anlatamam, kafam kesilir diyor. Onu da anlatamadığı ne kadar var bak. Anlattığı ile de dünya dolmuş. Ebu Rehre. Resulullah Aby'nin Ulus'un Men su ilan ilmin fe ketemeh kıyam Ama açlığa sabretti. He? Eshab-ı Suffe'de kaldı. Efendimizle de buluşması çok uzun değil. Ne zaman Müslüman oldu? Hayber günü. Hayber'de Müslüman oldu. Hayber'den sonra kaç sene? Belki dört sene falandır. Toplasan. Bu kadar hadisi hepsini yuttu. Efendimizin yanında 20 sene kalandan fazla hadis biliyor. Çünkü hiç unutmuyor, unutmuyor. Unutmak nedir diyor? O bir tükürdü diyor. Tamam. Gördün mü şimdi? Ya. Kime diyor? Bir ilim sorulur da bildiği halde onu gizlerse Allah ona kıyamet günü ateşten bir gemle onun ağzını gemleyecek. İşte bu hadisten korktuğumuz için hocalar bildiğini anlatmak mecburiyetindedir. Yoksa Allah onların ağzına gem vuracak. Neuzübillah. Ben de ne yaptım? Süratle, diyor. Cevap verdim. İlâ nüketin bir takım ince ilimlere müsfiratin anvecil garaz bu gayenin yüzünden peçeyi açacak. Müeddiyen min dâlikel hak kalmüfteraz bize farz olan hak, Resulullah'ın hakkını ödemek. Bu haktan bir kısmını ödeyelim diye bu kitabı yazmaya koştum. İhtelestü'a <gülüyor> ales vaktim de çok yoktu diyor. E, Aceleden yazdım diyor bu kitabı. Zaten ezberinde adamın bütün hadisler Acele yazdım diyor. Limel mer'u bi soddedi min şuglil bedeni vel bal. Hem bedenimin hastalıkları vardı diyor. Hem aklım, fikrim çok meşgul çünkü şeriat mahkemesi kadısı, hükümetle işte bütün kitaplar yazıyor, talebeler okutuyor, bütün fetvalar millete onu soruyor. Dişim çok. Bir maddi kovu insan çünkü insanın başına tasma gibi sarılmış mimkânîdil mihnetilleti türlü bir herkesin başında diyor anlatmaları lüzum yok. Müptela olduğu mihnetler var kadın hanımından, çocuğundan, anas herkes sıkıntılı. Bu kadar da sıkıntı var üzerimde. Fekâdet an ankulli farzın ve nef. O kadar zor zamandayım ki diyor bu kitap benden istendiği zaman farzları bile kılamayacak kadar sıkıntılar bindi bana diyor. farzların abileleri bıraktırır başkasına olsa diyor. Ben o zahmetler içinde veteri ibade hisl-takvim ile asfeli şufel yani ben diyor kıvam üzere muhkem kalelerde iken ondan sonra beni alıp aşağıların dibine indirecek kadar maddi manevi sıkıntılar, bunalımlar o dönemde olmuş belli diyor zora soktu bu işler. Ama ben de diyor aceleden diyor bu kitabı Resulullah'ın hakkını ödemek olsun diye tam ödenmez diyor bir miktar ödemek için yazdım diyor. Ya aceleden bunu yazmışsa bunun demek rahat bir zamanı olsamış ne yapacaktı bunu? Allah Allah. insani Allah bir insana hayır dilerse Allah o adamın bütün derdini, işini, gücünü yarın ahirette beğenilen işlere, vakitlere harcattır. Vakitlerini ahirette beğenilen yüzünü ak edecek işlere harcattırır. Şimdi şuraya geldiniz iki saat iki buçuk saat, ya geldiniz gittiniz olsun, üç, üç buçuk saat. İşte Allah size hayır dilemiş ki, vakitlerinizi nereye götürdü şimdi? yarın ahirette yüzünüzü ak edecek şeyleri dinlemeye harcattırdı size ama şimdi bu üç saat, üç buçuk saati nerede geçirdi milletin çoğu evde şurada burada ya sinemaya gitti ya çekirdek yediler başka ne nane yediler onu da bilmiyorum ya da televizyonla başlamışta bilmiyorum zıp zıp o kanaltına elde ne var? cepte ne var? şurada okunan ayetlere, hadislere, Aa, ilimlere bak adamın fuzuli ömrüne bak yani demek Allah size iyilik dilemiş Allah bir insana iyilik dilerse derdini, vaktini, yarın beğenilecek ahirette, yüzü hak edecek işlere harcatır. Ev, yudemme mehallu ya da yeri zemmedilen yani bulunulmasın kötülenecek olan şeyleri burada terk mahsustur Terk etmeye harcatır. Yani ne yapar? İtkiden uzak tutar, kumardan uzak tutar, filmden, tiyatrodan, fuzul malayaniden, gıybetten. Bunları terk etmekle uğraştırır. Felicze zemme Sivah hazretin Ahirette iki yer var diyor. Kardeşler. Ya nimetlerle dolu cennet. ev Ya cehennem azabı var. Herkes yerini buradan seçiyor. Herkes yerini buradan döşüyor. Herkes yurdunu buradan tayin ediyor. Ahirette seçme seçilme yok. Hepsi şu anda şu saatlerde ve vakitlerde birazdan da ölebiliriz. Şu anda bir seçim yapmış olduk. İyi bir seçimle gideriz. Ama yaşarsak da bu seçimleri değiştirenlerden olmayalım. Bu hayır yoludur bu yollar, ilim yoludur bu yollar, Allah yoludur bu yollar. Evet, işte, onun için insan ne yapacak? وَلَكَانَ عَلَيْهِ بِخُوَيْسَّتِ۪ي insan diyor, efendim, kendi öz nefsinin yararına, işlere düşecek. وَاسْتِنْقَاذِ مُحْجَد۪ي insan canını azaptan kurtarmaya bakacak. Ve amelin salihin yesteziduh. Salih amelleri artırmaya bakacak. Ve ilmin nafiin yufiduh ve yestefiduh. Ya da faydalı ilim. Kabirde, mahşerde yarayacak. Ayetten, hadisten, dini ilimlerden ya millete anlatarak fayda verecek, ya dinleyerek faydalanacak. İşte insan bunlara bakarak şimdiden cennetteki yerini ayarlayacak. Başka yapacak bir şey yok. E ee, işte zor şer geldik ha. Arapçayı okuduğumuz yere kadar geldik. Her zaman böyle yapmam da şimdi bir 15 gün olacağına şimdi 3 hafta oldu ya 3 haftada olunca böyle oldu belli de olmaz. Yani siz işinizi sağlam alın namazı kaçırmayacak şekilde gidebiliriz de yani. Evet dua yapıyor. Cemal Allahü Allah kalplerimizin yarıklarını yamasın Allah kalplerimizdeki yırtıkları telafi etsin diksin. Lafan Hazım Eziyum en büyük günahlarımızdan aşağı hepsini affetsin. Celle Cemiyat Semdeti bütün kabiliyetlerimizi, çalışmalarımızı, gayret ve hazırlıklarımızı ahiretimize yöneltsin. Ve teveffura deva'ina fîmâ yuncînâ yukarribunâ Allah bütün isteklerimizi, aşklarımızı, şevklerimizi, bizi fiiliyata ve harekata sevk eden içteki iradelerimizi bizi kurtaracak ve Allah'a yaklaştıracak amellere doğru yönlendirsin. Amin. Ve yuhzînâ bimani ve ve rahmeti. Allah bizi Lütfundan, kereminden, rahmetinden hissedar eylesin. Amin. Hazdar eylesin. Amin, amin diyen dillerinizde ne harcayayımdan? eylesin. Amin. Muhammed Mustafa'mızı da sallallahu aleyhi ve sellem meclisimize şahit eylesin. Amin. Bizlerden razı eylesin. Amin. Himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. amin. Evet dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah As-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin Sübhane rabbike rabbin izzeti amma asafune ve selamun alel mursalin Elhamdüleke ya rabbel alemin Şimdi konuşuyoruz. İki ilan var. Ezan? Oldu mu? Bir dahaki şifa-ı şerif dersimiz 5 Nisan pazar İkindi namazını takip Allah nasip eylesin. Amin. Şimdi Muhammed Mustafa ile ilgili sallallahu aleyhi ve sellem çok kitaplar yazmak bana nasip oldu da ölmeden çok daha yazarım inşallah. Bu eserleri getiremiyoruz. Buradan şeylere de sığmıyor. Arifan yayın evi kurduk. Şu Yavuz Selim caddesi No 52'de. Telefon 532 93 36 37 de var. Buradan Resulullah Efendimizin sireti Şeceresi, Dürr-i Meklum Kasidesi, Mucizeleriyle ilgili şerhleri, Salavatlar, Salavat-ı Şerife Risalesi, Salahat-ı Kübra Risalesi, donu, kitaplar Allah Habibi hakkında bize yazdırdı inşallah. Yine devam ediyorum. Dün gece uyumadım, sabaha kadar yazdım salavatlar. Bu gecede bitireceğim onları da inşallah. Hep size ulaştırmak için. Şimdi burada ekserisi yok. Ancak Arifan yayınlarından bunları mutlaka okuyun, okutun, istifade edin. Şimdi ne var elimizde? Ahlak-ı Nebi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ahlakını yazdık. Son olarak bunu yazdık. Çok müjdeler aldık. Rüyalarda da görenler müjdeler oldu. Resulullah razı oldu. Çünkü bunu İmam-ı Şahrani yazdı. Bize de tercüme nasip oldu. Kainatın Efendisi'nin ahlakını perşembe akşamı okumaya devam ediyoruz. Ama kitap olarak elinizde bulunsun. Mutlaka okuyun, okutun. Kainatın Efendisi'nin bu ahlakını hediye edin insanlara ulaştırın. Arifan dergisine dört elle sarılır. Olmadı dişlerinizle ısırın. ehli Sünnet'in müdafaası bu dergide yapılacak. Onun için her taraf okuyun, okutun, yayın. Ben bir şey beceremiyorum, hoca değilim, bir şey değilim demeyin. Hiç olmazsa yapılan bu reddiyeleri millete ulaştırırsanız Resulullah sizden de razı olur, sizi de ortak eder inşallah. Bir de beklenen Mehdi, bunu dinlemenizi rica ederim bunda olan ilimleri bir kitapta bulamazsınız 10 saat konuştuk 5 CD, 10 saatten fazla konuşma bu arada bypass da geçirdim ben buradaki sohbetleri bu Mehdi ile ilgili sohbetler ne kadar çalıştığımı biliyor musunuz o kadar kitap açtım ve o kitaplar arasındaki incelikleri o kadar uğraştım şimdi belki aklımda kalmamıştır yüzlerce hadisi tahlil ettim bir hadis diyor Mehdi'nin adı şudur biri şöyle bir şey. Hepsini inceledik İstanbul'da ne kadar kalacak Yok 7 sene kalacak İsa Aleyhisselam'da ne kadar kalacak Ne zaman çıkacak Bütün bunları size anlatıyoruz Bak şimdi adamlar çıkmış Diyor ki 100 tane hadis diyor bana uyuyor Mehdi olabilirim ihtimalim kuvvetli diyor Ondan sonra da Üliya Avşar'ın programına çıkmış Ondan sonra, O da diyor Sen seksüel misin? Ha, seksüel misin? O da diyor ben de bilmiyorum neyim falan Ya bu adamlar Mehdi'yiz Diye çıkıyorlar İslami gazeteler bu adama yazı hakkı veriyor. Ve bunların kitaplarını millet alıyor. Hocalar da ehli sünnettir dinlenilir diyor. Adam da diyor hem sa sanatçı kadınlarla televizyona çıkıyor. Efendim bütün kıran tuvalet, sakal kısa, şu bu, mehdilikle uzaktan yakın hiçbir alakası yok. Yüz tane hadis bana uyuyor diyor da. Hala bu kadar Müslüman bunun peşine gidip bu kadar paralar veriyor. Ve her kanalda para döküp konuşma yapıyor. Durum vahim duruma geldi İş tehlike arz ediyor çalıp çocuklarımızı da kandırırlar diye korkuyoruz Biz vazifemizi yapalım Mehdi hakkında bir kitap yazamadım Vaktim yetişmiyor Ben de sıhhatim müsait değil Şifa şerif hepimize şifa olsun ama Hiç olmazsa madem sözlü konuşmak daha kolayımıza geldi Şu Mehdi'de 10 saatten fazla Mehdi'nin bütün alametleri var Bunu dinleyip zerre kadar imanı olan yanlış bir adama Mehdi diye kapılmaz garanti veriyorum kapılmaz bunu dinleyip de ama şüpheliyse itikadı yoksa hadislere inanmıyorsa o zaten dinlemezsin ama bizim kaynaklarımız sahih kaynaklar bu Mehdi'yi yayalım dinleyelim dinletelim önümüzdeki günlerde ben biliyorum Mehdi'yiz diye büyük propagandalar ve paralar harcayarak yeni bir oluşum var birileri çıkacak yakında görürsün bunlar çıkmadan biz bu konuyu bilmemiz gerekiyor bu sefer hep evlerde ocaklarda dükkanlarda tartışma başlayacak bunu şimdiden bu oyunu bozmak istiyorum. Bu oyunu ben biliyorum şu anda yakındır. Bütün televizyon kanalları da kiralandı. Reklamlara başlandı. Yakında ben Mehdi'yim diyecek bu kişi. Ve Türkiye karışacak. Çünkü arkada başka güçler var. Para akıyor. Ben diyorum bu beklenen Mehdi iyi dinleyin, dinletin. Korkarım. Zaten bu 40 yaşında çıkacaktı. Şimdi 55 oldu. 15 sene rotar var. Ama şu kaset Kıyamete kadar onu çıkartmaz. Siz dinler dinletirseniz Mehdi'nin alameti bu. Ben ona 30 sene evvel söyledim. Sen vazgeç bu işte. Niye? Adın dedi Muhammed değil. E dedi ki dedesinin adını da kurtarır dedi. Dedim Medine'de doğmadın. Dedim Medine'de doğmadım ama bir rivayet İstanbul'da da doğabilir. Dedim öyle bir rivayet hiçbir kitapta görmedim. İstanbul'da bir sene kalacak ama İstanbul'da doğduğu diye bir şey yok. Yok. ...adamlar hadislerle böyle oynuyor ya. Dedesinin adı bana uyuyor. İstanbul'da doğmuş. Şudur budur. Böyle İstanbul'da doğan bir Mehdi yok kardeşim. Tamam mı? İstanbul'da kim doğduysa da... hiç inanmayın böyle. Yahu hadis var. Doğumu Medine... ...çıkış yeri Mekke... ...yaşı 40 vesaire vesaire. Adı Muhammed, babasının adı Abdullah. Bunların hepsi bu Davutlar'da sahih kaynaklar var. Şimdi yakında Türkiye'de bu proje uygulanıyor ama... İkide bir erteliyorlar, hazırlanıyorlar, hazırlanıyorlar, yanındaki gençler diyor, hani çıkacaktın diyorlar hocamız, efendimiz. Ya diyor 95'te çıkacağız, çıkamakta 2000 dediler, çıkamadı. böyle gidiyor. Bazılar da diyor ya sen çıkana kadar biz öleceğiz, onlar da ayrılıyor şimdi. Yavaş yavaş ayrılmalar başladı. Fakat bu kadar ayrılmaya bunlar tahammül edemez. Güçleri azalıyor, çok kısa zamanda görürsünüz, televizyonları da onun için tutmaya başladılar. Her kanala çıkıyorlar. Ve bunun neticesinde Mehdi geçen de dedi 100 hadis bana uyuyor ben duydu. Bu başladı şimdi. Bu Mehdi'yi güzel dinlerseniz, dinletirseniz hiçbir batıla bir Müslüman kanmasın. Vaktine yazık, parasına yazık. Milleti anasından babasından ayırıyorlar. Ne yuvaları yıktılar. Çok zulümler var bu işte Mehdiiz diye uydurdular ya. Allah rızası için uyanık olun. Ben size Allah için konuşuyorum. Benim bir derdim yok. Evet. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma asıfune ve selamun alel mursalîn velhamdüleke ya rabben alem Şimdi ne yapalım? Baştan bu kitabın sahibi Kazı Yaz Hazretlerimizin ruhu şerifi için Ondan sonra onun bu kitabı rivat ettiği Bütün Alkami Hazretleri Ondan sonra İbn Hacer Eytemi Hazretleri Suyut'i Hazretleri Efendim sahir bütün veliler Remli Hazretleri Bu kitabın naklinde Kıraatında intikalinde Emeği geçen bütün ulemanın, evliyan ruhları için ve hasaten efendi babamız Hacı Ali Hadder Efendi Hazretlerimiz bu kitapla çok ilgilenir, okur okuturdu. İsmet Garibullah Büyükşeh Efendi Hazretlerimiz yanımızda burada duruyor. Halil Nurullah Efendi Hazretleri, Hüseyin Kutsi Efendi, Şerif Kutsi Efendi, Ahmet Efendi Hazretleri, Hazretleri ve Bandırmada yatan Şeyhimiz Alırza Bezaz Efendi Hazretlerimizin, Silçile-i Meşak'ımızın ervah için onların hürmetine bizim de geçmişlerimizin affı için el Fatiha.